chicae Kainat, bugün 20 Şubat, Perşembe, yıl 2014, ay 2, gün 51, Kasım 105, 1435, Hicri-i rebü 20, 1429, Rumi Şubat 7. Birinci Cemre, havaya, güneşin balık burcuna girmesi, fırtına, günün sözü, değişim bir şeyleri riske atmaktır, bu bizi güvensiz kılar, değişmemek en büyük risktir, ancak nadiren böyle algılanır, Waterman.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 biri aşağı, biri yukarı yüzen iki balıktır ve bu burcun özelliklerini anlatır. Balık burcunda doğanlar, kafa dengi, arkadaştırlar, cömerttirler, çekici davranışları ve ilginç fikirleri vardır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi Herkes Açık Radyo 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete haftanın dördüncü Açık gazetesini açılışını yaptık. Ömer Madra, Canto Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Rough Justice, Adaletsiz Adalet ya da Haksız Adalet adlı parçayla açılışımızı yaptık. Da Rolling Stones söylüyordu. Stones'un bunun ye... Çaldığımızı, bu parçasını da bize Eduardo Galeano anlatıyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. 20 Şubat Sosyal Adalet Günü Juan Pio Acosta 19. yüzyılın sonlarında Uruguay'ın Brezilya sınırında yaşıyordu. İşi o ıssız yollarda o köy senin bu köy benim dolaşmasını gerektiriyordu. 1. 2. ve 3. sınıftaki 8 yolcuyla birlikte bir, bir at arabasında yolculuk ediyordu. Juan Pio daha ucuz olduğu için Daima üçüncü sınıfı tercih ediyordu. Neden farklı fiyatlar olduğunu hiçbir zaman anlamamıştı. Daha fazla ödeyenler ve daha az ödeyenler hepsi aynı şekilde yolculuk ediyorlardı. Tıkış tıkış oturup aynı tozu yutarak engebeli yollarda sarsıla sarsıla giderek. Bu farklılığı hiçbir zaman anlamamıştı. Ta ki kötü bir kış gününde 20 Şubat'ta araba çamura Saplanana kadar. İşte o zaman arabacı haykırdı. Birinci sınıftakiler arabada kalsın. ikinci sınıftakiler arabadan insin. Üçüncü sınıftakiler de arabayı içsin. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Evet tarihte bugün neler olduğuna da kısaca bakalım. 20 Şubat 1909'da Fütürist Manifesto Fransa'da gazete Le Figaro gazetesinde yayımlanmış geleceğe ilişkin tasarımları ortaya çıkmış dünyanın önde gelen aydınlarının. 1928'de bugünse İstanbul'da vatandaşları Türkçe konuşmaya teşvik toplantısı yapılmış. Vatandaş Türkçe konuş sloganları o zaman da geleceğe yönelik tasavvurları şekillenmiş oluyor. İstanbul'da vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti'nin Tarihte bugün de olup bitenler bunlar. Bugün de bugün neler olduğuna bakacak olursak kısa bir özetle girelim. Ukrayna'da ayaklanmanın en büyük, en kanlı epizodu yaşanmaya devam ediyor. Son haberlere göre polisle hükümet karşıtı göstericiler arasında yangınların da yer aldığı Pek çok şehire başta başkent Kiev olmak üzere yayılan çatışmalarda 25 kişinin öldüğü biliniyor. En az 9'unun da polis olduğu. 200'den fazla yaralı var. Bir barış anlaşmasına geçici bir ateşkese varıldığına dair haberler geliyor ama bilinemez. Evet aynı zamanda Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanikovic de Genelkurmay Başkanı Volodymyr Zamanı'ya Zamanı görevden almış. Böyle bir durum var. Ama bunu bu, Ukrayna Cumhurbaşkanı yanı için biraz gevşemesi ya da iktidarının gevşemesi olarak algılamak mümkün olmayabilir. Çünkü aynı zamanda aynı gün içerisinde Ukrayna Güvenlik Teşkilatı, (SBU) milyonlarca insanın hayatına tehlikede olduğu gerekçesiyle ülke genelinde terörle mücadele harekatının başlatıldığını duyurmuş. Evet, Dün oluyor bu. Çok önemli bir gelişme bu da. Orada da bir muhaberat devleti gibi bir polis devletinin de kurulması terörizm gerekçesiyle, terörizmle mücadele gerekçesiyle başlatılmış olduğu söylenebilir önemli tehlikeli gelişmeler bu iç savaşta her an bir tehlike olarak beliriyor. Başka pek çok ülkeyi de bekleyen bir tehlike olduğu gibi İmanuel oluştiğinden geçenlerde söylediğimiz gibi. Evet bir olağanüstü işte, hal durumu var. Ukrayna genelinde bu şekilde yansıyormuş. Türkiye'de de olacak ama ona birazdan geliriz. Suriye sınırında da tehlikeli bir gelişme olmuş. Ondan da hemen bahsedelim. Suriye'nin Rakka kenti kırsalında çıkan şiddetli çatışmadan kaçan Suriyeliler. Fotoğrafları da var. Ürpertici. Sınır tellerine kadar gelerek Türkiye'ye geçmek istedi ama izin verilmedi. Güvenlik güçleri bölgede yoğun önlem alıyor. Askerler de Suriyeliler ülkesine dönsün diye havaya uyarı ateşi açmış. Irak'ta da çatışmalar var. Saldırılar yanlışlıkla seviyesine kadar varmış durumda. Daha ne kadar dibe gidilebilir bilinmiyor ama Irak ordusu Salahaddin ilinde bir karakola yanlışlıkla düzenlediği saldırıda 3 polisi öldürmüş 11 polis de yaralamış. Yanlışlık da bu. Bir de dünyadan en önemli haberlerden biri de Somali'den geliyor. Birleşmiş Milletler Somali'nin yeni bir açlık felaketiyle karşı karşıya olduğu yerinde bulunmuş. Yaklaşık 900 bin kişi yani tam rakam verilecek olsa 857 bin kişi acil gıda yardımına muhtaç durumdaymış. Ülkede İslamcı terör saldırıları durumu daha da zorlaştırıyor. Türkiye'nin de desteği durdu bildiğim kadarıyla elden verilen destekte de durdu. Ya da artık gazetelere fazla yansımıyor. Öyle bir haber yansıdı. elden verilen destek durdu. Ha, elden diye. verilen destek durdu deniliyor. Açlıktan ölmek üzereler diye vermiş mesela Doçbay ile bu haberi. Evet. Çok açlıktan ölmek üzere 1 milyon insana yakın yeryüzü yaratığı var. Hayvanlardan hiç bahsetmiyoruz tabii oradaki durumda inanılmaz korkunçlukta fotoğraflar var. Onlara da bakılamayacak gibi oluyor. Türkiye'dense çok hızlı bir tehlikeli gidişin pek çok ipucu var. İnternet yasası değişikliği siber güvenlik sürpriziyle komisyondan geçti. Yani siber güvenlikle ilgili durum, durumlar tanımlanmayan muğlak bir ifadeyle TİB Başkanı yani Telekomünikasyon iletişim Başkanı yeni hayatımıza giren bir kişi adı da önemli değil ama söyleyelim Cemalettin Çelik ona da dokunulmazlık çıkıyor böylece 4 saat içinde yasak uygulanacak Alo Cemalettin günleri başlıyor deniyor internet yasası değişikliği siber güvenlik sürpriziyle komisyondan geçti çok büyük tepkiler var Amerika Birleşik Devletleri'nden Dışişleri Bakanlığı'ndan tepkiler, Almanya'dan Türkiye ile müzakerelerin dondurulması yolunda tepkiler var ve Türkiye içinden de ciddi haber sitelerinden ciddi tepkiler var. İnternet sansürü sizi gerçeklerden korur diyorlar ve radikal haberleri mesela 4 saatte siliniyor. İnternette sansür getiren yasa değişikliğine tepkiler geliyor. Cumhurbaşkanının da kendini ve meclisi feshettiğine dair de işkin yorumlar çıkmaya başladı. Ali Topuz'un yorumu radikal yazı işleri müdüründen geldi. Öte yandan Avrupa Birliği'nden de 5. uyarı mektubunun geldiğini de söyleyelim. Dışarıdan gelen. Yani Avrupa Birliği hem internet hem de hakimler savcılar yüksek kurulu (SK) Yasasının ifade özgürlüğü ve güçler ayrılığına, kuvvetler ayrılığına ters düştüğünü de bildiriyor. Amerika Avrupa Birliği AB Komiseri Stefan Füle mektubunda yolsuzluk iddialarının etkin araştırılmamasından endişeliyiz diyor. Bununla beraber mit haberlerine 12 yıla kadar hapis savcılara soruşturma sınırı geliyor. Ankara'da polise izinsiz arama evet, evet. yetkisi. Ben beğenmiyor. de onu söyleyecektim. Olağanüstü hal kararı alınmış. yani Sıkı yönetim kararı alınmış Ankara'da. Mahkemeden Çankaya ve Maman'ın da aralarında bulunduğu 6 ilçede 15 gün boyunca her türlü arama yapma izni çıkmış. Emniyetin talebiyle beraber mahkeme vermiş bu kararı. Milli güvenlik ve kamu düzeninin genel sağlık ve genel ahlakın ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması gibi şeylerden bahsediliyor. Patlayıcılar da var bu açıklamanın içinde, eşyanın tespiti gibi durumlar da var. Hakim kararı veya gecikmesinde sakınca doğabileceğine dayanarak genel arama talebinde bulunmuş. Yani Ankara'da evet, şu anda alt... gideceğiz, evet, 5 girmeyeyim. milyon, 5, 3 milyon kişi. E, suçluk daha doğrusu e, şüpheli konumundaymış. Bundan bahsediliyor. Sıkı yönetim dönemlerinde olağanüstü hal al, e, ilanlarında alınan kararlarla aynıdır bunlar diyor An Ankaralılar da. Yeni gelen bir karar ama evet, büyük olacaktır muabbet mu e, bağlı istihbarat devleti, muhaberat devleti geliyor. Yani polis devletinin ötesine de geçildi Erdoğan'dan da seçim beyannamesini açıkladıktan sonra açıklarken Medyayı, yazarları, bürokrasiyi, muhalifleri, hatta susanları bile tehdit geliyor. Bedelini ödeyecekler diyor. Bu da çok önemli bir gelişme. Erdoğan'dan da Kılıçdaroğlu'na kasetle gidersin diye de bir uyarı var. Yeni bir teklifin yasalaşması halinde hükümetin ihalesi tamamlanmış projeleri de değiştirebileceğine dair bir karar var. Bu da Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker'in bildirdiği bir şey. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirmeye hazırlanıyormuş bu da. Ee, ve e, ticari e, yapı, tarihi yapıların 156 tarihi yapının da plandan silindiği haberi var. Ayrıca da memur alımında renkli fişlerle e, büyük bir ayrımcılık suçu yapıldığına dair Haberler var ve fişlenenlerinde de dava açtı. Tarafın ortaya çıkardığı bir haberdi. Müfettiş adayları sınavın iptali için yargıya gidiyorlar. Genel olarak bir de e, Karşı Gazetesi'nin bugünkü haberinde, manşet haberinde 3 PKK'lı kadını Paris'te öldüren Ömer Güney'in telefonunda kayıtlı olan 13 numaradan birinin Milli İstihbarat Teşkilatı'na MIT'e ait olduğunu ortaya çıkartmış. İlk kez biz karşı gazetesi açıklıyor diyorlar. Paris infazında MIT numarası çıkmış. Bir gün gazetesinde de iş adamı Mehmet Cengiz için ormanlık alana ithal kömürlü termik santral kurma yasağı delinmiş. Skandalin halktan ticari sır diye gizlendiği de ortaya çıkmış. Kesin talimat olduğu halde Abdullah Gül'e de e tam yetki verilirken Abdullah Gül'e de tepki yayıyor bu arada 100 bin'e yakın internetten tepki gösterilmiş ve anfalı denilen olay Gülün Twitter'daki takipçi sayısı 24 saat içinde yaklaşık 100 bin düşmüş internetteki ilk erişim kısıtlaması da Red Hat sitesine uygulanmış. MİT'e tam yetki, merkezi devlet, polis devleti böyle bir durum. Şimdi dönelim. Bu çok iç içece haberler veremedik dünyadan ve özellikle de Türkiye'den bu sırada. Ama çaresi yok. Neyse bir iç, iç içece haber var. Biliyorsunuz İstanbul'da dün özellikle oldukça yoğun görülen, bu sabah itibariyle de oldukça fazla ve sık görülen bir sis durumu vardı. Hatta dün akşam saatlerinde e, bu yoğun sis Atatürk Havalimanı'nda ulaşımda bazı aksamalara yol açmıştı. Sabiha Gökçen'de ise tüm seferlerin iptal edilmesine neden olmuştu. Bugün sabah saatleri itibariyle e, şehir hatları vapurları da e, aksamıştı. Ama saat 7:30 itibariyle şehir hatlarından da iptal edilen seferlerin yeniden başlatıldığı, yeniden başladığı duyurulmuş. Sabiha Gökçen'de de uçuşlar başlamış. Kısa süreli bir durum söz konusuymuş sizin kalkmasıyla alakalı olarak evet kuraklık haberlerine geçeceğiz tabi öncelikle şimdi hep takip etmeye çalıştığımız bir şey ama bu arada da hükümete yakın duran gazetelerin tamamen farklı bir e, paralel evrende hareket ettiklerini söyleyebiliriz onu da özetini verelim sabahta kaset meselesi var ...paralel cepheden bahsediyor... ...Gülen'in son kasetiyle... ...kanıtlandı diyor... Akşam ...sabahtan akşama geçiyoruz... ...paralel plan diyor... ...bu da Cumhuriyet Halk Partisi... ...Sarıgül'den bahsediyor... ...Yeni Şafak Gazetesi... ...darbe girişiminin detayları... ...paralel devlette... ...böcek pazarlığı diye bir manşet atmış... ...STAR'da da... ...Gülen Medya Grubu... ...paralel ilişkilerden bahsediyor ve Türkiye grubu da Erdoğan bu ülke tankla tüfekle alamadı, Kasetle teslim alamazsınız dediğini belirtiyor. Gene paralelden bahsediliyor. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Kripto kanki gaz diye nitelendirebileceğimiz haber Türkse MİTE süper yetki zırhından bahsetmiş. O paralel devletten bahsetmemeyi seçmiş onu bugünlük istisna sınıfına koyalım ve muhaberat devletine ağırlık veren gazeteler sıralamasına alalım şimdilik bugünlük şimdi dönelim kuraklık meselesine bakacak olursak hızla geçelim mi evet Muzur ayında dere seviyesine kadar inmiş. Türkiye'nin debisi en yüksek yani en hızlı akan nehirlerinden biri. En son bu durum 1934 yılının kış aylarında yaşanmış. 80 yıl sonra tam ikinci kez bu kadar azaldı. Belirtiliyor Radikal'in bir haberi. Munzur'un gözeleri kuruyor diye bir haber var. Önemli bir haber Uzun Çayır Barajı'nda da su kodu dibine, dibe vurmuş. Bundan bahsediyor. Yani su debisi saniyede 57 kutu, metre, evet. E, 57 küp akarken bu yıl 17 Şubat günü ölçümlerde bu seviyenin geçen yıla yaklaşık 3'te 2 oranında düşerek 24 metre küpe gerilediğin görülmüş. Muzur çayı ile Pülmür çayının su debisi son 80 yılın muhtemelen o tarihlerde tutulmaya başlamıştır kayıtlar. Belki daha da öncesinin olabilir. Son 80 yılın en düşük seviyelerine düşmesinin nedeniyle Muzur çayını besleyen Uzunçayır e, barajında tek türbin ile elektrik üretimini sağlanmaya devam edildiğinden bahsediliyor. Evet Muzur ve Pülmür çaylarının sadece Tunceli için değil bölgenin hatta Türkiye için önemli su kaynakları olduğunu da hatırlatmışlar yetkililer ve şey diyorlar e, o bölgedeki Güneydoğu ve Doğu'daki büyük barajların Atatürk, Keban ve Karakaya barajlarının da etkileneceğini ve bugün çayı ya da yeraltı sularını bahar aylarında besleyecek kar olmadığını ifade etmişler yetkililer ve dolayısıyla bunun etkileri Mayıs'tan sonra görülecek, kar yağmazsa Eylül ekime kadar çok ciddi sorunlar yaşayacağız demişler. Şu andaki debi yaklaşık 24 metreküp. Onu söylemiştik galiba. Zaten 3'te iki oranında düşmüş bunun. Çok çok yüksekinde olması gerekiyormuş. Ya yani mercan suyu mesela, mercan suyunu projelendirdik. Çünkü mercan suyu debisi kolay kolay düşmeyen, su havzası çok güçlü olan bir su kaynağımız demiş ama ne yapılacağı belli değil. Su olmadığı zaman neler olduğuna dair haberde Nide'den geliyor. Nide Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar önümüzdeki günler içerisinde yağmur yağmazsa ekili tarlalardaki ekili tarlalardaki tohumların çürüyeceğini söylemiş. Yani bu dairekotesini %30'luk bir ürün kaybına sebep olacağını söylemiş. Yani her gördüğünüz üç ekmekten biri olmayacak gibi bir durum söz konusu galiba bakkallarda, marketlerde. Kenar, tarla, kenar e, tarlalarda yüzde 20 ve yüzde 40 ürün, ü, oranında ürün kaybına sebep olacak güz e, dönemi e, kuraklığını kendisini gösterdiğinde belirtmiş aynı zamanda. Yani bu durumda çiftçi tarlasını tekrar sürerek ekemiyor ve ortaya hem çiftçilerimizin hem de ülkemizin yüzde otuzluk bir ürün kaybı ortaya çıkıyor. Evet İHA İhlas Haber Ajansı'nın haberi bu NİDE'den. NİDE, Konya Orta. Anadolu'da zaten her zaman tekrarladığımız gibi şeyden farksız. Ee, yani buğday ambarı, ekmek ambarı. Evet evet ekmek ambarı. Bir yandan baktığınız zaman da zaten köy köy e, içerisinde yaşayan, köy nüfusunun içerisinde yaşayanların e, nüfus ortalamasının Gayet yaşlı olduğunu görüyorsunuz. Genç kuşak bu işlerle ilgilenmiyor. Yani e, hem bu konuyla alakalı yapılan haberlere, belgesellere baktığınız zaman ya doğruları oralara düştüğü zaman bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Son kuşak artık tarımla ilgileniyor. Bu son kuşakın son tarımla ilgileniş döneminde de son zamanlarda işte böyle bir felakette karşı karşıya kalındığı söyleniyor. Ama evet, bir yandan buna da... karşılıkta da, hakikaten hiçbir inandırıcılığı olmayan açıklamalarda birbiri ardından evet. geliyor. Yani e, hakikaten Biraz artık ortalama insan zekasını hafife alan açıklamalarla Mehdi Eker, Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi Francis Richard Donny kabul etmiş ve kuraklıktan fazla etkilenmemek için gerekli tedbirlerin alındığını söylemiş ve halen yapımı süren barajları da tamamlayınca bölgede 1,5 milyon hektarlık alan sular atar açılacak? Yani sorun yok demiş. Türk tarımının son 10 yılda hep büyüme gösterdiğini de söylüyor. Evet, Mehdi'ye kere bakanlara güvenilmesi bekleniyor. Yani bir güven üzerine kurulu olan bir sektörden ve gelecekten bahsediyoruz köylüler için konuşursak. Yani e, bakanlar üzerine kurulu olan bir güven, bu söylemler üzerine kurulu olan bir güven. Ama diğer taraftan baktığınız zaman e, kuraklık ihtimalinden çekilen çiftçinin de Gerçek bir güven istedikleri ve sigorta istediklerinden dair bazı şeylerden evet. de bahsediliyor. Türkiye mesela... Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar mesela en kısa zamanda sigorta kapsamına alınsın diyorlar. E, tarım sigortaları havuzu diye bir şeyden bahsediliyor. Dünyada çalışmalar devam ediyor ve Konya Ziraat Odaları'ndan da Faruk Çöklü de ...herhangi bir düzenleme yok... ...çiftçileri kuraklığa karşı koruyacak... ...demiş ve düzenleme yani, istiyor. Haksız da sayılmazlar. Düşünsenize... ...yani yaptığınız işten bir senede aldığınız... ...paranın üçte biri gidiyorsa... ...siz o işi daha fazla yapmak mı istersiniz... ...yoksa farklı alanlarda farklı işlere mi girmek istersiniz... ...ya da bırakıp gitmek mi istersiniz... ...zaten genç kuşak bunu yaptı... ...şimdi de bu kuraklık nedeniyle galiba... E, ...son kuşak... E, ...köylüler de bu işi... Bu, ...bu durumdan mağdur olacak gibi görünüyor... Evet yani şeyde sürekli olarak aynı şeyi söylüyor Orman ve Su İşleri Bakanı da ne diyor A ve B ve C planlarımız hazır birçok plan var hepsini birden devreye sokarız i̇şte hiç sorun olmaz diyor. Bir başka güvenilmesi gereken kişilerden bir tanesi de galiba lanse edilen ya da bu şekilde de lanse edilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Veysel Eroğlu yağmur doğası yağmur bombasından malisiz diye bir espri de yapmış. Bir de bunları yapıyorlar yani hakikaten e, ortalama e, zekaya hakaret niteliğinde olduğunu söylemiştik ama bir de yani buna, buna espri mi deniyor? Şimdi diyeceğiz yani. Hayır espri yapılan konu nedir? Ben onu anlamıyorum tam olarak. Yani espri yapılan konunun ciddiyetine sadece bu açık radyoda biz mi hakimiz? Orada yaşayan köylüler mi hakim? Ya da bu gündeme hakim olan insanlar mı hakim? Ya da bu konuyla alakalı en duruma hakim olması gereken Veseleroğlu hakim değil mi? Peki her Neden konuda e, olağanüstü e, yani gün, ortalama gün, her günde en az iki defa konuşan e, başbakandan tek kelime e, duydunuz mu kuraklığa karşı bir herhangi bir tedbir ya da yani onun... yardımcısı bir dua ettiğini hatırlıyorum ben ama kendisinden alakalı gelen kendisinden gelen herhangi bir demet yok. Veysel Eroğlu susuz bırakmayız kuraklık devam etse bile ABC planlarımız var gibi hiçbir anlam ifade etmeyen şey değil. Ayrıca da bir takım yağmur bombası lafları tekrar gelmeye başladı. Fakat uzmanlar gayet temkinli yaklaşıyorlar. Başta Mithat Kadıoğlu evet. yıllardan beri söylediği gibi böyle bir şeyin geçerliği yok. Sadece bazı insanlara para kazandırılıyor. Yani Miktat Kadıoğlu aslında hangi konuda şaka yapıldığını da söylemiş. Şaka yapılan konunun ciddiyeti hakkında da e, konuşmuş. E, Habertürk'ün Haber Türk'ün Kübrapar'la e, Kübra yaptığı e, röportajda Kübrapar sormuş dünyada su savaşları çıkacak mı diye. Naif, herkesin bildiği. Hayır, evet. evet, o soruyu sormuş ve e, Miktat Kadıoğlu da pat diye cevabını vermiş açıkçası. Dünyayı boş ver demiş. Türkiye'de şehirler arasında su savaşları çıkacak. İstanbul, Edirne ve Kırklareli'nde su isteyecek. İstanbul, Edirne ve Kırklar elinden su isteyecek. Ama orada da kuraklık olacağı için o şehrin halkı su vermek istemeyecek. Gayet normal değil mi? Yaşadığınız yerdeki suyun niye gidip başka bir şehre gidip oradan oraları doyurmasını Sizin kuraklık içerisindeyken neden böyle bir şey olmasını isteesiniz ki. Neyse bu benim yorumumdu. Evet. Işte. Şöyle diyor, köyler arasında bile su kavgası çıkacak diyor. İnsanlar diğer şehirlere giden su buralarını kesecek diyor. Yani böyle köyde karikatürize edilmiş bir halde görebileceğiniz durum gayet net ve ger gerçek bir şekilde karşınıza evet. çıkacak diyor. Haber aynı zamanda evet. aynı zamanda şey de vardı. Dünkü bu konuya dair bir başka demeç de Tunçel'dendi. Ee, Tunceli'deki bu ilk olarak bahsettiğimiz şeyde durumda. Alakalı olarak Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin söylüyor. Yani o da diyor ki gün görecek su savaşlarına tanık edeceğiz, tanıklık edeceğiz diyor. Yani zaten şey alıştık. Tunceli'deki barajdaki suyun hapsedilerek Oradan gelen elektrinin büyük şehirleri beslediği durumuna kendimizi alıştırmıştık. Ama burada suysa sorunu olan bu sefer Tunceli halkı da muhtemelen bunu istemeyecektir. Eğer böyle bir kuraklık çıktığı zaman karşımız önümüzdeki yıllar içerisinde. Oldukça trajik zamanlar bekliyor galiba. Miktat kade oldu, buna işaret ediyor. Evet, 12 bin yıllık bir medeniyetin orada sular altında bırakılması gibi bir durum var. Yani olabilecek en eskilere kadar giden hızlı su barajıyla. Ve doğal felaketlerin artacağı gibi su savaşları da çıkacak. Ve bir yandan da Kanal İstanbul 3. Havalimanı 3. Köprü gibi çılgın adı verilen dev projeler İstanbul'un iklimini etkiler mi sorusuna da kadı olur şey diyor. Yani İstanbul'da o kadar çok beton yüzey var ki şehrin bütününe baktığınızda küçük bir havalimanı ya da küçük bir kanalın iklim değişikliğine etkisi olmaz ama... Tabii büyük kanallar ve büyük projelerden bahsediyoruz. Çok. Bu da böyle. Daha fazla vakit veremeyeceğiz. Dinleyicilerimiz <gülüyor> evet. haklı olarak çok bayramlık ağzımızı açtığımızdan bahsediyorlar. Ama bu ama yani bayramlık ağzımızı açmamız İstanbul'da yaşayanlar için konuşmak gerekirse önümüzdeki yıllar içerisinde Edirne ve Kırklareli'nden topladığı suyun İstanbul'un ya da Kocaeli ve Sapanca bölgesinden topladığı suyun önümüzdeki sene içinde kuraklık sebebiyle bir daha toplayamayacak oluşu ya da o bölgelerde yaşayan insanların buna karşı bir isyan çıkaracak bir isyan halinde olacak oluşu doğrudan hayatınızı içtiğiniz suyu yediğiniz ekmeğe ilgilendiren bir durumdan bahsediyoruz sanırım bundan internetten bahsetmeyerek de halledilebilmesi mümkün gözükmüyor şimdi ara verelim yani aslında dünyadaki kuraklık meselesinde son derece önemli olduğunu da söylemek lazım Başta Amerika Birleşik Devletleri'nin batı ve Orta Batısında Kaliforniya'da badem ağaçları felaket durumdaymış ve Kaliforniya dünyanın en büyük badem üreticilerinin bulunduğu yer zaten Amerika'nın da meyve sebzesinin de yüzde 47'sini yani yarısını veren bir yer tam bir kuraklık tehlikesi altında. Ayrıca bu bademlerin yok olması sadece şeyden değil. Tabi arıların da yok olmasından ve pestisit kullanımından da bağlantılı. Yani çevre faciası ve Brezilya'da su karneye bağlandı. Fransa'da da bal üretimi rekor düşük seviyede diye haberler geliyor. Ve bir takım böyle jeo mühendislik projeleri yapılarak da yağmur seviyesinin arttırılması bu sefer de tropik kesimlerde korkunç bir kuraklığa neden olacak. Yani badem üretimi derken şöyle bir miktar vereyim. 7 milyar dolara yakın. 6,8 milyar dolarlık bir üretimden bahsediyoruz. Arılar da gidiyor. Evet, ama yani şunu da söylemek gerekebilir belki de e, bayramlık ağzımız hiç bu kadar açık olmamıştı. Evet. Şubat ayındayız Yakut, dışarı baksanız abi. Şubat ayının son son haftasına girdik. Dışarı bir bakın. Evet. Ve Birleşmiş Milletlerde de açıkladı 857 bin kişi şu anda açlıktan ölmek üzere Somali'de. Bu da ayrı bir hikaye. Açık, Açık gazdi. Dum doo dum doo be doo dum and your love softly to me. Bana yavaşça, usulca gel. Barbara Ellis bu gruptan 20 Şubat 1940'ta Washington'da doğmuştu. Onun için çaldığımız 1960'ların hoş şarkılarından biriydi. Ona da Barbara'ya da bir günaydın demiş olduk ve internet yasasına, değişikliğine ve Türkiye'de Gül'ün de imzalayıp onayladı, Cumhurbaşkanı Gül'ün imzalayıp onayladı internet yasasıyla beraber yepyeni bir dönemin de başlamakta olduğu açıkça görülüyor. 4 saat içinde yasak uygulanması, uygun bulunmayan yayınların 4 saat içinde kaldırılması karar verilirken kaldırılan içeriklerde kamu yararının gözetilmeyeceği, DNS ayarlarını değiştirerek internette kaldırılan içeriğe erişmenin de mümkün olamayacağı belirtiliyor. Ve artık torba kanunundan TİB Başkanı Cemalettin Çeli'ye de dokunulmazlık çıktı. Alo Cemalettin günleri başlıyor, dinliyor. Yani şöyle denmişti. İletişim teknolojilerinin eriştiği bu güç karşısında hiçbir kapalı rejimin uzun vadede ayakta kalması mümkün değil diye yazmıştı Abdullah Gül. Bunu 5 Mart 2011'de yazmıştı, tweet atmıştı. Hemen arkasından da benim görüşüm, 28 Mayıs 2011'deki tweetini de okursak, benim görüşüm temelde hiçbir özgürlük kısıtlaması olmamalı, isteyen herkes internette özgürce dolaşabilmeli demişti. Tüm bunları yalayıp bütünüyle yutmuş görünüyor Cumhurbaşkanı ve siber güvenlik sürpriziyle beraber. Geçiyor tip başkanı hangi durumlarda bu gerekçeyi kullanarak siber, güvenlik, içerik veya yer sağlayıcılarından bilgi isteyecek. Bu da anlaşılmadı. Özel hayat, yani özel hayatın korunması gerekçesiyle yayından kaldırılan içerikler de 24 saatte suh ceza hakimliğine başvurulacakmış. Ama daha önce mahkemenin 48 saat içinde karar vereceği şeklindeki hüküm de komisyondan geçen metinde yer almayınca kaldırılan içerikler konusunda yargı sürecinin ucu da açık kaldı. Mahkemenin 48 saat içinde başvuruyu karara bağlamasına ilişkin konuda netlik kazanmadı. Hülya Karabağlı da T24'ten bunu incelemiş. Enteresan bir durumla yani enteresan yani demek de çok hafifletici olur. Radikal Yazı İşleri Müdürü Ali Topuz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün internete sansür getiren yasayı Cumhurbaşkanı kendini ve meclisi feshetti şeklinde bir başlıkla vermiş. Evet. Yani Cumhurbaşkanı önüne gelmiş bir yasa için hükümetle müzakere edemez. Zaten yasaları hükümet yapmaz. Cumhurbaşkanı hukuken sakıncalı gördüğü bir yasayı onaylayamaz. Yanlış bir kanun Bırakın yönetmeliği yanlış bir kanunla da düzelmez. Ve anayasadaki kuralı hatırlatıyor. Neyin düzeltileceği de belli değil. Daha bunun yönetmeliği de var. Yani madem bu abes yol yürünüyor daha iyisi var. verin şu kanunu. Bu yanlış oldu hata yaptık. Paralellere kızınca şarteller attı filan deyin hani hakimler savcılar, yüksek kurulu değiştirilirken demiştiniz ya o zaman doğru sandık yanıldık diye şimdi hep beraber diyorsunuz ki bu yanlış e, vazgeçin yol yakınken diyor ama e, o, olup bitenden bir de pay çıkaralım kendimize demiş hayret edebiliyorsak hala bir şansımız var demektir en azından algımızın köseleşmediğiyle avunuruz bizde İnsanız, bize de bir avuntu lazım Ha? Bir de Erdoğan'a karşı gülden medet umanlar varsa onlara da selam olsun diye bitirmiş. Evet yani benim anlamadığım noktalardan bir tanesi de şu. Başbakan Erdoğan'ın salı günü yaptığı meclis konuşmasındaki gerekçelendirmesi bu internet asanı gerekçelendirmesi. Gene bir arkadaşının ailesinden gelen bir örnekle gerekçelendiriyordu bu durumu. Bilgisayar kullanan bu ailenin çocukları bilgisayardan kendi fotoğraflarının çekilip ardından... Bu çekilen fotoğrafla beraber çeşitli sahte sitelerde altında böyle istihbarat servislerinin de olduğu logolarıyla beraber onlardan para istenmesi gibi bir durum söz konusuymuş. Başbakan Erdoğan'ın aktardığına göre böyle bir virüsten bahsediliyormuş. Böyle bir virüs karşısında da çocukların çok savunmasız olduğuna dair bir örnek vermişti Başbakan Erdoğan. Bununla alakalı herhangi bir şey yapılmıyor. Ee, tablet bilgisayarlar dağıtılıyor. F klavyeli olması söyleniyor. O kısımda da belki biraz tongaya düştük de denilebilir. Yani sonuçta tablet bilgisayardan bahsediyoruz. Klavyesi istediği gibi ayarlanabilecek bir bilgisayar değil mi? Evet. Yani normal bir materyal olarak kullandığınız bir klavye olmayan seçeneklerinden teker teker ayrılabileceğiniz. İsteyenin Q, isteyenin F seçilebileceği bir klavyeden bahsediyorduk. Biz de bunu tartışmasını yaptık boşu boşuna. Ondan da biraz ayıflandım açıkçası. Ama şöyle bir durum var. Bunun eğitimi verilmediği takdirde herhangi bir şekilde e, istediği kadar internet güvenli olsun. Böyle olaylarla karşılaşılmaz mı? Muhtemelen karşılaşılacaktır. Benim önerim şu. Diyanet işleri bu işe el atsın. Çünkü e, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeterince bütçesi yok. 2014 bütçe tasarısında Diyanet'in ödenek teklifi. %18.2 arttırılarak yeni bir rekora imza atmıştı hatırlarsanız. Bu içine şeyi de alıyor, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nı da alıyor. Kalkınma, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı, Ekonomi Bakanlığı'nı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı, Avrupa Birliği Bakanlığı'nı da içine alabilecek. Toplamda bunlarınkinden daha fazla bir ödenek ayrılarak Diyanet ee, Bakanlığı'nın böyle bir bütçesi oluyordu. Ben diyorum ki Diyanet işleri bütün her şeyi halletsin. Bu tip internetle alakalı çocuklara verilecek eğitimleri, hangi sitelere girilmemesini ya da internetin nasıl doğru kullanılabileceğine dair eğitimde diyanet işler tarafından verilsin. Para da yerinde kullanılmış olsun diye bir teklifim varsa ne diyorsunuz? Olabilir. Olabilir mi? Türkiye'nin en büyük bütçesini kullanıyor. MIT ikinci sıradaydı. Belki MIT şimdi onun önüne geçiyor. Zaten MIT, MIT, MIT haberlerini 12 yıla kadar hapis avcılara soruşturma sınırı geliyor. Bu çok önemli bir şey. Hülya Karabağlı'nın haberi T24'ten. Bence interneti MIT'le beraber okumayalım. Hiç beklemediğimiz şeylerle karşı karşıya kalabiliriz. Savcılar isimsiz veya takma isimli ihbarlara dayanarak MİT mensupları hakkında milli istihbarat mensupları hakkında soruşturma yapamayacakmış. MİT müsteşarı sadece Yargıtay tarafından yargılanabilecekmiş. Yani Alparslan Kavaklıoğlu ve İdris Şahin imzasıyla gelecek hafta meclisten çıkarılması planlanan bir şey bu. Ve MİT'in faaliyetlerine ilişkin belgeleri ele geçiren şahıslara 3 yıldan 7 yıla kadar radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap gibi mecralarda yayınlayanlara 10 yıl, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası getiriliyor. Yalan makinesi dahil pek çok yöntemde kullanılabilecekmiş. Ya Başbakan Erdoğan Yalan... Suriye'deki olayları eleştirirken muhaberat devleti tanımını kullanmış mıydı, kullanmamış mıydı? Ben onu hatırla... hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Yani sonuçta Suriye'deki olaylar ilk başta Dera'da başlayan olaylar da muhaberatın elemanlarının, gizli servisin elemanlarının, bu dokunulmazlığa sahip, kendi içerisinde dokunulmazlığa sahip olan elemanların e, ufak çocukları işkence yaparak başlattığı bir isyandan bahsediliyor. Sonra iç savaş halini almıştı bu ve sürekli bir vurgu yapılıyordu muhaberat devleti Suriye diye. Bu muhaberat devleti Suriye vurgusunu yapan yapıldığı Günlerin hemen akabinde ise Türkiye'de de aynı şekilde muhabereatın en üst seviyeye çıkacağı, yani istihbaratın en üst seviyeye çıkacağı günlerin yaklaştığını bugün gazetelere baktığım zaman oldukça net bir şekilde görebilmek de mümkün galiba. Yani yani bunca konuşma şey miydi? Sadece konuşmadan ihbar et miydi? Etraftaki örnekleri gösterdiğimiz zaman bunca konuşma sadece konuşma mıydı diye düşünüyor insan. Ya Yani espri yapılacak... Bir durumun çok ötesine geçmiş durumda yani. yani espri yapan da yok zaten bu konuyla alakalı. Zilan ayında daha tarafta okumuştuk muhaberat devleti kuruluyor diye. O kanun tasarısı meclise gelmiş durumda. E, MİT'e vatandaşa operasyon yapmak dahil çok geniş yetkiler tanıyor. Hükümetin istediğine operasyon yapılacak. Milli güvenlikle ilgili konularda hükümet MİT'e operasyonel görev veriyor. Milli güvenlik gibi tamamen muğlak bir kavramla istediğini operasyon yapabiliyor. Mite bilgi istediği halde vermeyeni yani ne oluyor? 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Yani medyada çıkan haberleri önlemek için de muhabirden yayıncıya kadar 12 yıla kadar hapis cezası, MIT'in istediği bilgi vermeyen herkese 4 yıl hapis cezası var. Ve seçimden önce çıkarılması hesaplanıyor. Bunu. Mesela şu ne demek? MIT müsteşarı veya yardımcısının onayıyla yurt dışında veya yabancılar tarafından iletişim ile e, anket, anket, anket ölü e, telefonlarla gerçekleştirilen iletişim MIT mensuplarının görev alanlarını veya... Başka başvuranların iletişimlerini tespit edebilecekmiş. Bunu da şey alt başlığı altında vermiş Hürriyet. Yurt dışına dinleme. Ee, böyle bir şey tespit edilecekmiş. Dinleyebilecek ve sinyal bilgilerini değerlendirebilecekmiş. MIT soruşturmalarda veya eleman olacak kişilerin güvendiğini test ederken yalan makinesi ki bu salı günü konuşmuştuk. Güven güzel beraber bu yalan makinelerinin ne olduğuna dair. Ve başka testleri de kullanabilecekmiş. Şimdi yurt dışına mı dinleyecek MIT? Başbakanın mesela şeyinde buçuk bulunduğu zaman elektrik prizinde, çalışma ofisindeki Aa, mit, yurt dışına bir referans yapılmıştı. sen MIT mi yapacak? Yani evet öyle yapacak ve Paris'teki yani 3 PKK'lı üst düzey yöneticisini PKK'nın öldüren, 3 kadını öldüren Ömer Güney'in telefonunda kayıtlı 13 numaradan birinin... MIT'e olduğu, ait olduğunun ortaya çıktığını da manşetten veriyor. Büyük birinci sayfa haberi karşı gazetesi. Beşi sabit, sekizi mobil, 13 numaranın kimlere ait olduğunu Türkiye'ye sormuş Fransa Adalet Bakanlığı. Ee, Ankara dosya hazırlıyoruz diye cevap vermemiş. Ama Fransa'nın yolladığı belgedeki numaraları inceledik diyorlar ve şoke edici gerçeğe ulaştık telefondaki rehberinde 0442 ile başlayan numara MIT'in Erzurum Bölge Başkanlığına ait üstelik 11880'e böyle kayıtlı diyor. Ufuk Köroğlu'nun bu haberi özel bir haberi yani Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şailemez yakın dönemin en önemli en karanlık cinayet toplu cinayetlerinden birisi ile ilgili MIT'le bağlantılı. Şimdi bir de şey e, durumu var MIT belgesi yayınlayana hapis cezası gibi bir durum söz konusu evet, galiba. Evet. İşte mesela şöyle bir MIT e şey ha, istediği halde şey vermezsen bilgi vermezsen dört yıla kadar hapsedilebiliyorsunuz. Şöyle bir şey oldu Wikileaks yayınladı MIT belgelerini bütün dünyada WikiLeaks'te Türkiye'deki MIT'in yayınladığı belgeler konuşuluyor. Türkiye'de konuşulamayacak mı bu durum? Hayır. Çin'de yaşandı bunun benzeri hatırlıyor musunuz? Evet. Offshore bankalarda üst düzey bürokratların mal varlıklarıyla alakalı olan bir durum The Guardian gazetesinde yayınlanmıştı geçtiğimiz ay içerisinde Çin haricinde herkes konuştu açıkçası da biz bile konuştuk ama Çin'de kimse konuşamamıştı. Buna benzer bir durum galiba gerçekleşti. Şimdi e, Ankara'da mesela polis Çankaya ve Mamak dahil 6 ilçede 15 gün her türlü arama izni çıkarıyor. Terör olağan şüpheli diye 3 milyon kişiyi olağan şüpheli haline getiriyor. Ankara'dan doğan güneş. Bakalım diğer bölgelerde yansıyacak mı? Daha önce 2005'te Tunceli'de ve 2010'da İstanbul Üniversitesi'nde alınan benzer karar müthiş eleştirilmişti. Feyzi Kızılkoyun da bunu radikalden veriyor ağır bir, bir başka durum. Bunların herhangi birinin hiçbir şekilde e, bazı gazetelerde yer almaması, mitte tam yetki verilmesi, süper yetkiler. Yani bu milliyet ve hürriyet gazetelerinde de var, vatanda da var. Ama onun dışında mesela işte beş gazetede hiç bahsedilmemesi ilginç. Peki ben şöyle bir şey öneriyorum. Şöyle bir parça okuyayım sana. Bu Ankara'daki olaylar ben şey yansın Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Dalmışım. <gülüyor> ee, Siz bitirdikten sonra söylerim. Tele ekran aynı anda hem alıcı hem de verici işlevi görüyordu. Fısıltıyla konuşmadığı sürece Winston'ın çıkardığı her ses... Tele ekran tarafından alınıyordu. Dahası madeni levhanın görüş alanında kaldığı sürece Winston işitilmekle kalmıyor, görülebiliyordu da. Hiç kuşkusuz ne zaman izlendiğinizi anlamanız olanaksızdı. Düşünce polisinin, düşbol, kime ne zaman ve hangi sistemle bağlandığını kestirmek çok zordu. Herkesi her an izliyor da olabilirlerdi ama size istedikleri zaman bağlanabildikleri açıktı. Çıkardığınız her sesin duyulduğunu, karanlıkta olmadığınız sürece her hareketinizin gözetlendiğini varsayarak yaşamak zorundaydınız. Zorunda olmak ne söz? Artık iç dönüşmüş bir alışkanlıkla öyle yaşıyordunuz. Gerçek Bakanlığı, yeni söylemde ya da yeni konuşta bak. Görünürdeki bütün öteki nesnelerden ilk bakışta ayrılıyordu. Piramit biçimindeki koskocaman parlak beyaz beton, beton yapının yüksekliği 300 metreydi. Beyaz cephesine zarif harflerle yazılmış üç parti sloganı Winston'ın durduğu yerden az çok okunabiliyordu. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. Söylenenlere bakılırsa gerçek bakanlığının yer üstündeki 3000 odasının yer altında da uzantıları bulunuyordu. Bu Okyanusya'nın resmi dili yeni söylem ya da yeni konuşta geçiyor. George Orwell'in 1984 adlı romanı can yayınlarından Celal Üster çevirisiyle yeniden yayınlandı. Elimde 43. baskısı var. 192014'te de 1984'ün Yeniden okunması planlarımız var. Belki evet. sık sık dönmemiz gerektiğini de apaçık görüyoruz. Aynı referansı Ajans France Presse konuşan Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yaman Akdeniz'de yapmıştı okçu. Ve TIB'e tib verilen yetkilerin Orwell tarzı olarak şekilleneceğini söylemişti. İngiliz romancı 1984 romanında... Devletin vatandaşlarını sürekli takip altında tutması ve düşüncelerini kontrol etmesini anlatıyordu diye geçiyor zaten Cihan Haber Ajansı'nın Evet. Bütün, Çok fazla referans yapıyordu. Bütün zamanların kitabı tam zamanı okuyoruz, ediyoruz. Şimdi bir başka önemli olaya 3. Hava Limanı projesi Can Atalay'la konuşacağız. ÇEHAB'dan ve üçüncü hava limanı Eylemi de var. Bu cumartesi yapılacak. Uygulanamayan mahkeme kararlarını tartışacağız. Ekoloji hareketleri gündemi Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Merhabalar Can Atalay. Merhaba. Merhaba Can Bey. Merhaba, günaydın. Günaydın. Bu üçüncü hava limanı meselesi de tartışma, yoğun bir tartışma konusu olarak devam ediyor. Uygulanmayan mahkeme kararları da var. Biraz bu cumartesi günde eylem var. Bunları bize birazcık özetler misiniz Lütfen. Ee, Cumartesi günü e, saat 3'te Sultanahmet'ten İstanbul Valiliği'nin önüne 3. E, Havaalanı ile ilgili verilen yürütlerin durdurması kararının e, uygulanması istemiyle bir, e, bir yürüyüş yapılacak. Ve burada e, ne diyelim bu, hani artık bunun talep edilmesi de acayip ama bu talep edilecek. Çünkü e, bir kereden şöyle bir garabetle karşı karşıyayız. E, bir yargı kararı uygulanmıyor, bir yargı kararının uygulanmaması için yasa teklifleri. Ee, hazırlanıyor. Aslında son son yıllarda önceden de Bergama gibi örnekleri var ama son yıllarda artık bu kural haline geldi. Ee, en azından benim kişisel olarak aklıma e, ilk gelen örnekler Sulu Kule, ee, Burhaniye'deki e, yapılaşma, e, Masat 1453, e, Park Otel, e, şu anda uygulanmayan yargı kararlarının e, örneğin İstanbul'daki örnekleri ee, çeşitli yöntemler kullanılıyor bu yargı kararlarının uygulanmaması için. Ee, örneğin Sulu Kule'de aynı avam projeyi uygulama esas idari işlemi tekrar e, kabul ettiler. Ee, ve zaten hani bunu hızlıca denetleyecek bir yargı verciyi bulmak güç değil. Ee, bu Ruhaniye'de İçişleri Bakanlığı'nın bir kararı ...yeterli oldu. Üçüncü havaalanında bir müdürün... ...bir devlet hava meydanları... ...işletmesi genel müdürünün... E, ...yorumu... E, ...ne diyelim... ...dayanak gösterildi ama yetmedi. E, bir yasal değişiklik yapılmaya çalışılıyor. E, Maslak 1453'te... ...Ali Ağolu'nun... <gülüyor> ...fetvalarına dayanıldı. E, türlü çeşitli yöntemler... ...uygulanıyor ama mesela... ...dün Taksim Meydanı'nda... ...bütün o olan bitenle ilgili... Ee, olan bitenden sonra taksim meydanındaki battı çıktıların e, hizmeti açılması hizmeti tanık içinde söylüyorum ve ilgili yapılan suç duyurusunu İçişleri Bakanlığı bir ayrı e, tanımlarında ise felç ile kamu zararı e, doğamamıştır e, inşaat 28 Mayıs'ta bitmiştir gerekçesiyle. açıkçası hani kibarca söylemek gerekirse gerçeğe tümüyle aykırı bir biçimde işleme konulma kararı verdi. Bu dalma tünellerinden bahsediyoruz. Evet evet yani İstanbul'da yaşayan en hatta Türkiye'de yaşayan herkes biliyor. Yani o dönem direnişinin yaşandığı dönem oranın 28 Mayıs'ta inşaatının bitmediğini hepimiz biliyoruz. Ama Çişleri Bakanlığı yetkinleri hani herhangi bir utanma duygusu da yaşamadan böyle bir kararın altına imza atabiliyorlar. Durum çok ağır. Yani mahkeme kararları çok fazla ne diyelim, yurttaşların lehine, bizim lehimize verilemiyor. İdari yargı, yargıçları karar vermek isteseler de bence fazlasıyla tedirginlik yaşıyorlar son yıllarda. Özellikle çevre ve kent hukuku ile ilgili meselelerde. ...ya da sağlık meselesiyle ilgili meselelerde... ...ENTEGRE Sağlık tesisleriyle ilgili verilen... ...iki tane yürütmeyi durdurma kararını... ...sonrasında Başbakan Erdoğan... ...kürsülerden... ...rejimin... <gülüyor> ...değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Yani... ...neymiş bu güçler ayrılığı falan diye konuşabildi... Dolayısıyla mahkeme kararı çok fazla olmuyor yani çok açık hukuk aykırılıkların olduğu dosyalarda da mahkemeler e, karar vermekte mütereddit en azından vakitlice karar vermekte mütereddit e, kararlar çok fazla gecikiyor bunun çok fazla örneği var ama verse de kararı geç de olsa verse e, o karar da uygulanmıyor bu, bu sistematik halde. Evet ama tabi bu özellikle de 3. E, üçüncü, İstanbul'daki 3. Üçüncü limanı projesinin açık bir şekilde Türkiye'nin en büyük projelerinden biri milyarlarca doların söz konusu olduğu bir şey. Ve burada açık bir mahkeme kararını uygulamayacağız diye de ifadeler de oldu ki şaşırtıcı mı değil mi artık bilemiyorum ben de. Ya şaşırmak lazım şaşırmadığımız sürece mücadele etmek güçleşir. Bununla ilgili iki şey söylemek isterim. Bir tanesi 3. Havalimanı'nın müteahhitleri sayesinde memleketin en büyük basın yayın kuruluşlarından bir tanesi konsorsiyumlarla el değiştiriyor. Aslında nasıl bir şeyle karşı karşıya kaldığımızın bir parçasını gösterir bu. Diğeri de şunu önemli söylemek isterim. 2009-10 anlı İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda 3. Köprünün nasıl büyük bir felaket olacağı yazar. Paftalar paftalar boyunca Analiz paftaların, sentez bu gözüküyor. Raporlarda bu çok açıktır Altında sizin ya da benim imzamız yok Kadir Topbaşı'nın imzası var e, Ama üçüncü köprü yapılıyor Üçüncü havalimanı zaten yok orada e, 2010 yılında e, Yapılan e, plan notu ilavesi değişiklikleriyle e, Bunun önü açılmaya Çalışılıyor e, Hakikaten olacak iş değil e, bir, bir, bir garabetle Karşı karşıyayız hukuki olanaklar da ne yazık ki fena halde sınırlanıyor. Yani daha çok, daha çok mücadele etmek için bir şansımız çok sanırım. Evet. Yani zaten başka da bir yol gözükmüyor diyebiliriz rahatlıkla. Peki bu cumartesi günü saatinde söyleyip bitirebiliriz bu noktada canlı. 3'te Sultanahmet'te. 3'te Sultanahmet'te. Valideye gidilecek. Kar kararların uygulanması için. Çok kısa bir yol ama ne olacağı belli olmaz tabi. <gülüyor>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 Açık gaste. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Mer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın efendim. Bu son günaydınlarımızdan biri de olabilir yani. Düküt diye kesi verir diyorsun adam. Evet. Ya da dinleniyor olabiliriz. Ya zaten dinleniyorduk herhalde de. Zaten dinlenelim diye yapıyoruz <gülüyor> bu radyo değil mi? Evet ama artık dinlenmeye de biliriz. Ha bak olur. Ha, yani birileri dinleyebilir de herkes dinleyeme dinleyemeyebilir. <gülüyor> evet. Diye. Ya ne kadar kötümsersiniz. <gülüyor> Bunu ilk söyleyen siz değilsiniz galiba Cengiz Bey. <gülüyor> Bu günlerde, kadar... Bugünlerde oldukça fazla kötümserlikle alakalı e, eleştiri almaya başladık zaten. Ya bak pırıl pırıl güneş berbat bir lodos var. Be... Her tarafımız ağrıyor. Dayak yemiş gibi Be, Belki benim görüşüm temelde hiçbir özgürlük kısıtlamalı kısıtlaması olmamalı. İsteyen herkes internette özgürce dolaşabilmeli. Sen de bu görüşte değil misin Abdullah Gül ve benim gibi? Şimdi bir, ya bir, fakat yani bir absürt bir, bir, bir durum var bir kere yani bu şimdi bu engellenebilecek bir şey değil. Tamam yani eziyet çektirecekler millet gidecek yurt dışından alacak şu bu falan ama yani bu çünkü internetin yani özünde bir kere özgürlük var. Ya ...böyle bir temel bir, bir açmazları var yani... ...bütün bu sansür dünyasının... E, e, ...yani o yüzden anlamakta çok... ...büyük zorluk çekiyorum... ...mesela dün Biyanet'te... E, ...bu yasak savar listesi yayınlandı... İşte Ağustos'ta iki tane haber var... E, ...Radikal'de var... ...her tarafta yani bunun nasıl olacağını... ...nasıl bunun üstesinden gelineceği biliniyor... ...veya insanlar daha da öğrenecek tabii... ...şimdi yeni sistemler çalışıyor... Google'ın Uproxy diye bir e, destek verdiği bir bir proje var. Başlamak üzere. Ondan haberiniz vardır. Evet, dün bahsettik. Dün birazcık bahsettik. Peki Cumhurbaşkanı da zaten e, Apple'ın e, Evet, CEO'su si geliyor dün. CEO'suyla da bu Uproxy meselesi onun üstü. Yani Google ki sonuç itibariyle bir şirket işte bütün bu ...dansürcülere ve ceberutlara karşı... ...dünyada... E, ...her üç dünyalıdan... E, ...biri bu zorluklarla karşılaşıyor... ...o yüzden biz bunu geliştirdik falan diye... ...şeyler yazıyor yani. E, Apple'a ne diyecek? ev klavye isterler herhalde. F klavye olabilir. <gülüyor> yani... ...ya hakikaten akıl... ...akıl alır gibi değil yani bunu... E, ...yani etraf ya bu konuyu hakim değiller herhalde yani anlamıyorlar yani bu bu kadar sesli ya şimdi neden olduğunu anlıyoruz tabii yani bir yangından mal kaçırma söz konusu tabii yani bu mümkün olduğu kadar her aracı kullanarak e, çıkan işte çıkmakta olan ve çıkacağı söylenen e, bütün ifşaatı önünü kesmek yani mesele bundan ibaret ama bu mümkün değil yani. Değil evet. Bu nasıl olacak peki Ömer? Sen var mı? Yani bu bir bildikleri mi var? Biz bilmiyoruz onlar mı biliyor? Yani evet. Şimdi şöyle oluyor bu. <gülüyor> ha, sen biliyorsun. Evet. E, Gerbak söylüyorum. görünür. Bir bilene soralım. Evet. Şimdi buyurun <gülüyor> söylüyorum. Gerbak görünürdeki bütün öteki nesnelerden ilk bakışta ayrılıyor. Gerçek bakanlığı piramit biçimindeki koskocaman parlak beyaz beton yapının yüksekliği 300 metre. Beyaz cephesine zarif harflerle yazılmış üç parti sloganı az çok okunabiliyor. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. Söylenenlere bakılırsa gerçek bakanlığının yer üstündeki 3 bin odasının yer altında da uzantıları bulunuyor. 1984 mu bu? Evet, 1984. <gülüyor> Çevrelerindeki yapılar bunların yanında o kadar küçük kalıyor ki bu dört yapı zafer konutlarının çatısından aynı anda görülebiliyor. Tüm bir yönetim aygıtının bölüştürüldüğü dört bakanlık bu yapılarda. Haberler, eğlence, eğitim ve güzel sanatlara bakan Gerbak yani gerçek bakanlığı. Evet savaşlarla ilgilenen Barış Bakanlığı Barbak yasa ve düzeni sağlayan Sevgi Bakanlığı Sevbak ve ekonomi işlerinden sorumlu Varlık Bakanlığı Varbak en korkunçları Sevgi Bakanlığı'ydı diyor bir cümle daha okuyacağım bitireceğim tek bir penceresi bile yoktu Sevgi Bakanlığı'na girmek şöyle dursun yarım kilometreden daha fazla yaklaşmamıştı kahramanı Winston tamam evet. Oldu. yani sorun yok ama Metin biraz eski. Bence biraz i̇şte ekleme yapabiliriz. İşte söylüyorum. Yani Metin biraz eski. O zaman internet falan yok. Ş şöyle bir şey yapabiliriz belki. Savaş barıştır. Özgürlük tutsaklıktır. Anladık, bilgisizlik tamam. güçlür. Yanlışlık sehven yapılır. Gibi belki yeni ya eklemeler yapabiliriz. E doğru ama yani bu bu kitap e kaleme alındığı sırada değil mi? Evet yani 1948. 1948 yani böyle bir şey yok. Böyle bir, yani böyle bir öngörü dahi yok. Hatta yani değil mi? Daha çok erken yani 1948. 8 bunun için Dolayısıyla bugünü anlatmak e, yani anlamak e, yani 1984'de okuyarak mümkün değil yani burada başka bir e, tuhaflık bir aymazlık var e, Vallahi bilmiyorum yani bakalım ne olacak tabi bu arada bunun siyasi e, yan etkileri de var ya bence Abdullah Gül bütün siyasi kariyerini kendi elleriyle bitirdi. Ee, bu kadar basit yani bu bunun evet. artık yani içeride ve dışarıda hiçbir kredisi kalmadı yani o uyduruk o kozmetik değişiklikler ki daha dün komisyondan yeni geçti daha tip o komisyondan geçen değişiklikleri beklemeden bir iki tane siteyi kapattı dün zaten evet, biliyorsunuz evet. reteki kapattı falan retek gitti başka yerden yayın yaptı falan yani e, ama e, yani oradaki şeyi talimatı görüyorsun o talimatın gücünü hissediyorsun yani arkadaki. Yani, böyle sen, yani böyle, böyle... Ama e, korkunun da ecele ne kadar faydası var açıkçası bilemiyorum. Evet, ama Cengiz Bey dediğiniz gibi gerçekten bilmiyorlar. Yani duble zannediyorlar o, o şeyi, interneti. Ee, önünü mi? kestiğiniz zaman bitecek zannediyorlar ama bin bir türlü yollardan o paralel bağlantılarla beraber ne şekilde neler yapılabileceği geçtiğimiz senelerde görüldü zaten. Ya, Önümüzdeki ya, yıllarda muhtemelen görülecektir. yok galiba. Yani bu, bu bu başka türlü izah etmek mümkün değil bunu çünkü. Ama talimat başka dedin. Bak ben bir şey daha okuyayım. Her katta asansörün tam karşısına karşısında asılmış olan posterdeki kocaman yüz duvardan ona bakıyordu. Resim öyle yapılmıştı ki gözler her davranışınızı izliyordu sanki. Posterin altında büyük biraderin gözü üstünde yazıyordu. Tabii, Big Brother is watching you dediğimiz evet. bu. 1984-2014. Yani Valla e, vallahi e, vallahi bilmiyorum yani bu çok tuhaf tabii. E, büyük e, yara yaraladı. Yani hem e, toplumu yaraladı. Türkiye küme düştü, iyice düştü artık. E, ve bunun e, ben bir, bir de şeye hayret ediyorum. Yani bu bu bir, bir güzellemeci tayfa var biliyorsun. Yani hükümet ne karar alsa ama işte o da şu da var da bilmem ne falan diye anlatan böyle bir genç oğlan ve kızlar var ortalıkta biliyorsun. mebus namzetleri. Şimdi on, onlara da hayret ediyorum yani. Bir, cumhurbaşkanına hayret ediyorum. Yani bir, değil mi? Üstelik Twitter'cı değil mi? Evet işte okudum. Twitter'dan attı yani böyle yani ironi olabilir. Temelde hiçbir özgürlük kısıtlaması olmamalı. İsteyen herkes internette özgürce dolaşabilmeli diye tweet'i var ya da iletişim teknolojilerinin eriştiği bu güç karşısında hiçbir kapalı rejim uzun vadede ayakta kalması mümkün evet. değildi. 2 tane tweet'i var. Bana kalırsa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Twitter'a herhangi bir müdahale olduğu zaman tekrardan Twitter'a nasıl gireceğini biliyor. Biliyor ki böyle konuşuyor. <gülüyor> Bilmiyorum vallahi, sanmıyorum. Mama etrafındakiler biliyor olabilir vallahi. Şimdi burada bir siyasi yani ben bir bu bu, bu tuzağa ee, ya balıklama atladığını düşünüyorum yani Tayyip Erdoğan'ın kendisine yani hükümetin diyelim kendisine hazırladığı bu tuza yani elikolu bağlı balıklama atladığını düşünüyorum ben yani be, çünkü e, anayasa mahkemesine götürebilirdi. Yani bu bu temel hak ve özgürlüklere evet. aykırıdır deyip Anayasa Mahkemesi'ne götürebilirdi. Hadi onu yapmadı, veto edebilirdi. Tekrar geleceğini biliyor. Ne olacak? Aynı metni bir daha yollayacaklardı. Yani böyle bir yol sayı seçmiş olması hakikaten akıl alır gibi değil yani ve yani yurt dışında en azından bence Abdullah Gül işte dün itibariyle herhalde yani bütün kredisini yitirdi. Evet, yani daha yalnızız yani. Çünkü hmm. o bir yani siyasi bir alternatif olarak duruyordu. Bunun bir yanılgı olduğunu söyleyenler vardı. Onlara da yani haklarını teslim edelim. Teşekkür ama ederim. Hiç söylememiştim ama içimden düşünürdüm. Düşünürdün peki evet. ama yani evet keşke yanılsalar. Evet, Çünkü keşke. hakikaten yani bir alternatiz sizi deniyor ya işte AKP'yi tamam anladık ama işte CHP'den de bir şey olmuyor. Dedim işte o arada işte belki Abdullah Gül var falan filan derken hop o da bitti. Belki yorulmuştur. Dışişlerinden de e şey, çok... uluslararası alandan da çok ciddi tepkiler var tabii. Yani evet. Alfa Birliği başta evet. olmak üzere. işte e, Süley Süley'de konuştu. Peter Stano konuştu. Yani Genişleme Genel Müdürlüğü'nün e, sözcüsü. Füle'den bir Veya diğer Avrupa Bir şeyden geldi Svobodan ama SYK ile alakalı Tam şimdi bir de SYK var Bu arada ayın 17'sinde Yani pazartesi günü Avrupa parlamentosunda işte sona yaklaştı ilerleme raporuna Değişiklik önergeleri geliyordu 380 küsur önerge var Ayın 17'sindeki toplantı ertelendi. Bu yüzden ertelendi zaten. Yani Hem internet yasası hem S.Y.K. konusundan dolayı er, er, ertelendi. Ee, şimdi zehir zemberek bir Avrupa Parlamentosu ilerleme raporu geliyor. Bu Ria Omen Ruiten, Hollandalı Hristiyan Demokrat'ın e, son raporu olacak. Çünkü ayrılıyor raportörlükten. E, zaten seçime gidiyor biliyorsun Avrupa Parlamentosu artık. İşler çok daha yavaşlayacak. Şimdi 22 Mayıs'ta seçimler var. Avrupa Parlamento seçimleri. Ama bu arada tabii mesajlar gelecek. Şimdi mesajların hemen gelmemesinin nedeni e, Ukrayna tabii. Yani Ukrayna yangın yeri e, ve e, Avrupa Birliği yani topyekun oraya bakıyor ve oradaki yangını yani hem e, Mecazi anlamda. Hemen, evet, somut anlamda. Evet, Fakat evet, mesela şey, çalışıyor Hı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Murray Harf da, Harf da e, çok, bu yasa ciddi bir şekilde ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü Hı. ve Hı. internet üzerinden bilgi erişimi sınırlandırıcı potansiyele sahip diye bayağı ciddi bir uyarıda bulunmuş. Hı. Hı. Hı. Onunla bağlantılı olarak bir bilgi verelim. Şimdi Az önce Anadolu Ajansı'ndan servis ettiler. Bu Temmuz ayından beri biliyorsun Tayyip Erdoğan Barack Obama ile konuşmuyordu. <gülüyor> yani çünkü randevu alamıyordu. Ondan sonra dün konuşmuşlar ee, ve tabi orada yani resmi ajans haberinde yani, Türkiye tarafında sadece çok iyi geçtiği yazıyor tabi ama ben de ondan emin değilim. Ee, Kıbrıs'tan bahsediliyor. Orada Kıbrıs'ta bir şey var tabi desteğiniz çok önemli dünya liderisiniz falan gibi yani Kıbrıs'ta önüme taş koyma demek o. Ama e, bu senin adını ettiğin yani Mary Harf'ın söylediğinin bir, e, bir, bir, bir, bir benzerinin Obama tarafından Tayyip Erdoğan'a aktarıldığı konusunda benim kuşkum yok. Tabii o e, yani Anadolu Ajans haberinde yok ama şimdi e, White House'ın ne dediğine bakmak lazım o da e, gelmedi. Baktım sabahleyin bir press point yok yani şeyden bu konuyla ilgili herhalde onun haberi gün içerisinde gelir onu takip etmek lazım evet, yasa, çünkü evet, öyle değil yani Evet yani ayağı evet. öyle değil Türkiye'nin iş ve yatırım ortamına da olumsuz etkisi olabileceğini de inanıyoruz demiş ve Cumhurbaşkanı Gül'ün onaylamasına da değinmiş hatta Mariharf ilginç yani Hı, Hürriyet'ten evet. haber bir de e, o kadar belki daha az önemli olmakla beraber Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU)'nın Sözcüsü. PSO. Evet evet. Bir milletvekili donduralım dedi evet. artık yani, hava çok kötü tabii. Yani şu sırada hava çok kötü. Yani böyle ama yani tam bir katarsiz genesiz durumu var. Yani Türkiye'deki bu gidişatın önünü Almanın yolu belki yargı, temel haklar ve adalet, özgürlük, güvenlik. Fasıllarının, yani o 23 ve 24'ün açılmasından geçiyor diyenlerin elini de bir şekilde kuvvetlendirebilir tabii bu. Ee, ama tabii dediğim gibi araya Ukrayna girdi. Yani kimsenin şu sırada Türkiye ile falan uğraşacak hali yok. Ee, orada ne olacağı belli değil. Ee, tabii Kıbrıs'da döner şimdi. Oraya. Ama e, ondan önce bir de şey, bugünkü bazı gazeteler dediğim... Bu haberin tamamlayıcısı niteliğinde şey yalnız mesele internet ve hakimler savcılar yüksek kurul da diyeyim mit haberlerine 12 güne evet. kadar hapis savcılara evet. soruşturma evet. Ankara'da mesela 3 milyon kişiyi polise izinsiz arama yetkisi verilen bir durum hı hı hı. gibi. Da çok önemli bir yani, toplumsal devleti yazın. yani hukuk yani hukukun hukuktan azade ee, olan e, hiçbir kurum ve kuruluş yoktur de, demokratik toplumlarda. Buna haber alma ajansları da dahil yani. Yani böyle şey olur mu? <gülüyor> evet. Çok ee, yani, başbakanına bağlı bir istihbarat devleti geliyor haberleri. Çok işte şey saydı. E, e, Açık şişleme de var bir de Bu Maliye Bakanlığı'nın müfettişlik sınavında babasının adından dolayı çaktırılanlar plan var. Alınmayanlar var yani. Tabii, o Geçen gider, gün tarafta tırtlar. yayınlanan evet. listeden bahsediyorsun. Evet. Tabii Şimdi ya. dava açıyorlarmış ama tabii yargının durumu da Ayrı bir tartışma konusu. Valla herhalde, yani bu, bu yaşta devleti savunacağım aklıma gelmezdi ama yani burada bir gelenek var kader Yürüyen bir sistem var. Buna devletten ziyade yönetim veya idare demek lazım. Administration yani o çöküyor herhalde veya çöktü Türkiye'de. Bu çok vahim. Yani bu, bu yeni. Yani kurumsuzlaşma bu. Bu sadece deregülasyon değil. Yani işte özelleştirme yoluyla falan yani, yani kamu hizmetlerinin deregüle edilmesi anlamının çok daha ötesinde bir kurumsuzlaşma artık yaşanıyor çok da hızlı bir kurumsuzlaşma bu işte anomi dediğimde tam evet, da buydu Dürkheim'den atfen getirdi hı hı hı. Emil Dürkheim'den evet. Tam o evet ve bu, bu yeni yani bu yeni daha Türkiye bunu tanımıyor ve bunun çok büyük bedeli var tabi bu denge ve denetleme kurumlarının ve sistemlerinin çökmesiyle başladı önce Şimdi onlar tamamen çöktü yani sayıştay danıştay karar yasası geliyor şimdi yani yürütmeyi dur, durdurma kalkıyor işe iade kalkıyor falan bütün bunlar kalkıyor ee, Sayıştay'ın ne halde olduğu belli zaten. E, YSK zaten o e, yani YSK, şimdi seçime gidiliyor değil mi? YSK diye bir kurum var. E, YSK'nın yani dört dörtlük e, bir kurum olması gerekiyor en azından. Değil mi? Yani bir hakem durumunda çünkü seçimlerde. E, yani YSK'nın e, yani tenzih ederek söylüyorum ama yani bu 10-11 yıldır bir hükümet var o atamaları da o hükümet yaptı yani sonuç itibariyle ee, dolayısıyla yani bir yani yapı yani e, idare e, çökmüş durumda veya çökmek üzere e, bu bu tabii yeni yani bu, bu bunun da bir bedeli olacak e, çünkü bunu toparlamak çok zor olur ondan sonra. Bu zaten sonuçları şimdilik kestirilemeyecek. Artık şimdiden evet. kestirilemeyecek hale gelmiş durumda. Yani bir yandan mesela çok dikkat çekici buldum. İki nokta var istersen onları da söyleyeyim. Birisi MIT'in bu MIT'e karşı, MIT'in yeni etkilendirmesi karşısında MIT'in şey talep etmesi halinde bilgi talep etmesi halinde vermeyenlere de 4 yıla kadar hapis cezası söz konusu. Mitin istediği bilgiyi vermeyen kimseye bu yani hukuk devletinde falan pek düşünülemeyecek bir şey. Uluslararası ve ulusal hukuk, evrensel normlarda. İkincisi de başbakan da benzeri bir şey söylemiş zaten konuşmasında. Bunlara susanlar da aynı şekilde bedelini ödeyecek diyor. Yani susanın da aslında konuşmayanın da ...bilgi vermeyeninde... De demişti galiba taraf olmayan taraf olur diye. Evet. Bütün bunlar mesela... E, ...yurt dışında... E, ...iltica biliyorsun... ...Türkiye'nin ilticacı sayısı çok azalmıştı. Yakın zamanda özellikle Kürt... E, ...yani iç savaşın... E, ...sona ermesiyle... Ee, şimdi te tekrar bütün bunlar e, yani iltica nedeni olarak sayılabilir artık. Yani ben e, şeyden kitabii bir okuma yapıyorum burada. Evet. <gülüyor> yani eğer böyle bir niyetim varsa falan alırlar seni yani aslında <gülüyor> olsun. Bu yaştan sonra. <gülüyor> yok yok gençlere söylüyorum. Ha, ki, nereye kim alacak anlamda? <gülüyor> Anlamadım. Sana anlatır Ömer. Ömer Madra yayından sonra. Şimdi beş dakikamız var. Evet. Kıbrıs'tan bahsedelim yani bu Kapkara ortamda. Şimdi Kıbrıstaki <gülüyor> en büyük yenilik Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işi çözmek üzere. E, <gülüyor> Kolları sıvaması bir kere yani bir ordu tabi veriler çok uygun i̇şte salı günkü taraf makalemde hmm. görmüşündür. yani evet. şöyle bir tespitim var deniz bitti diyorum yani hem Güney Kıbrıs'ta hem Kuzey Kıbrıs'ta her anlamda iktisaden ve siyaseten deniz bitti, yani bitti. Yunanistan ve Türkiye'de de deniz bitti. Ee, ve e, ortam fevkalade müsait. Yani tam bir katarzis, genezis durumu. Yani bir çöküş ve yeniden doğuş e, durumu. Çünkü başka bir çare kalmadı. Ve bugüne kadar çözümü e, başka yerlerde arayanlar artık çözümü adada e, aramaya e, mecbur kaldılar. Çünkü başka hakikaten e, başka gidecek yerleri de yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...dahli, dahli ve, ve yani bu işe e, yani bu işin çözülmesinin önemini kavrayıp ona göre hareket ediyor olması fevkalade önemli. Hatırlarsın Dayton'dan sonra bu müteveffa e, Dick Holbrook, e, Richard Holbrook'u yollamıştı Clinton bir adaya bir git bak bakalım becerebileceğim mi diye... Yani Bosna'yı çözdün, çözdün işte ona, ona ne kadar çözümse yani bu arada tabii Bosna da var. Evet. Yani, <gülüyor> vakit, <gülüyor> yani <gülüyor> vakit yok, hangi felaketten bahsedeceğiz neyse. Holbrook ee, oraya bir, bir, bir, bir, bir gitmişti belki hatırlarsın. Evet, evet. Ondan sonra da bir hafta içerisinde yok buradan bir şey olmaz deyip e, geri dönmüştü. O zamandan beri ilgilenmiyor. Şimdi 2012'de yeni bir sefir tayin oldu buraya. Ondan önce yani gene aynı yıl içerisinde daha doğrusu bu gaz meselesi tabii Amerikalıların ve oradaki yani hem İsrail karasularında hem Kıbrıs karasularında gazı çıkartan Amerikan şirketi üstelik Noble Energy Bununla ilgili bir takım beyanlar gelmeye başladı bu Phil Gordonlar. E, falan bu yani Türkiye'yi bilen bölgeyi bilen Amerikalı e, diplomatlar e, ve harcayicilerden. Şimdi e, yani bunlar üst üste geldi. E, i̇şte İsrailli olan ilişki falan. E, ve Amerikalılar e, 2012'de oraya Yunanistan'ı çok iyi bilen e, Atina ve Selanik'te görev yapmış. Üstelik NATO'da 3 yıl daimi temsilci yardımcısı olarak çalışmış John Koenig diye bir büyükelçi atadılar oraya şimdi orada. Ve e, yani bütün gelen haberler bu son e, mutabakat metninin yani yeni müzakerelerin temel paradigması diyelim yani bir müzak müzakere çerçeve ve belgesi diyelim adına. Bunun ortaya çıkmasında ...Amerikalıların ve Büyükelçinin büyük tasarrufu olduğu söyleniyor. Doğrudur. Yani bu çok önemli bir gelişme hakikaten. Ve hiç bir kol bükme durumu var galiba. Yani hem güney hem kuzey açısından. Dünkü Obama Erdoğan telefonunun da bence özü o. Yani orada bir şey başladı. Önümüze engel çıkartma diyor aslında. Aslansın kaplansın sen de bu işin... Ee, öneminin farkındasın falan derken Yani bu iş yürüyor e, Sakın ha ah demeye getiriyor herhalde Bu çok önemli çünkü çok fazla e, Yeni parametre var İşte iki, bu yıl içerisinde Bütün adaya yetecek kadar su geliyor Biliyorsun Alarko yaptı bunu Pipeline'la şeyden Manavgat'tan Ondan sonra işte bu gaz bulundu yani fosil yakıt 40 yılda bir belki bir işe yarıyor Ömer. <gülüyor> e, bu fosil yakıtın gazın e, tek alıcısı civardaki tek alıcısı Türkiye tabii yani bu enerji açlığı içerisinde bulunan Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına gidebilir yani en makul yol oymuş ve yani. Avantajları say say bitmez yani orada. Çünkü Anastasiades yani Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı NATO'ya girmek istiyor biliyorsun. Kıbrıs'ı NATO'ya sokmak istiyor. Oysa NATO Makaryos döneminden hatırlarsın bu bağlantısızların Biz kurucularından kurucu, biriydi. Evet, tabii. Ondan sonra. Bandung. Tabii şimdi bu NATO meselesi de tamamen Amerika'nın uhtesinde ne diyorum oradaki büyük elçi. Üç yıl NATO'da görev yapmış bu işin de uzmanı. Yani bu garantilere geldiği zaman müzakereler, işte karşılıklı garantiler, işte Türkiye'nin garantisi, işte Kıbrıs'a bir şey olursa müdahale ederim falan. Dolayısıyla o NATO üyeliğiyle birlikte kadük oluyor tabii haliyle. Dolayısıyla yani çok çok ilginç bir dönem başlıyor. Güneyde tabi mırın kırın edenler var Bu e, Papadopoulos e, Müteveffa Papadopoulos'un Partisi Diko Biraz mırın kırın etme Onlar hükümet ortağı e, biliyorsun e, e, Kiliseye de çok yakın Yani oranın Hristiyan Demokrat Partisi Aslında Diko Ve onlar işte böyle o Bir dakika sattın, mattım falan demeye kalktılar Küt diye Hristos Tomos, Yani e, oranın <gülüyor> Esas patronu diyelim yani Kıbrıs Ortodoks Kilisesi'nin başı Episkopos evet. ee, Yo Barış çok hayırlı bir şeydir Biz tamamen barış taraftarıyız dedi Bir de sensinodu topladı Ve e, Diko'nun altında Ayağının altında halıyı çekiverdi Ve ortada kaldılar Hükümette tabi e, Diko'lu e, milletvekilleri var Onlar da e, biz ayrılmıyoruz Hükümetten çok memnunuz dediler İş bitti yani güneyde e, kuzey zaten kuzeyin e, ne durumda olduğu belli. Yani e, katiyen tutmamış bir aşı var orada. Yani Türkiye'nin işte ne vila, ne e, devlet e, projesi tut, tuttu, ne vilayet Kıbrıs KKTC vilayeti projesi tuttu. Bir orası tahrimar olmuş, berbat bir yer yani biliyorsun. Ya, berbat derken yani e, berbat hale getirilmiş bir e, bir, bir coğrafya. Ee, bu önümüzdeki 22 Mayıs seçimlerinde e, Kıbrıslılar, Kıbrıslı Türkler de ellerinde Avrupa pasaportu olanlar e, oy atacak. Bu da çok önemli. Ya yani Ortak adaylar çıkabilir. E, bir Türk aday çıkabilir falan. Yani dolayısıyla hasılı kelam... <gülüyor> e, çok ilginç yani. İlginç, bu bu kat karanlık edelim. ortamda sana bir iyi haber vereyim haber. <gülüyor> Hakikaten öyle ama. Evet evet ilginç. Okumuştum da zaten. Peki çok teşekkürler Cengiz. Durum bu. Ee, şimdi bunu sileceğiniz mi bu programı? Daha 3 saatimiz var. Peki. Bizim bir de arşivler Amerika Birleşik Devletleri'nde Ana şey sizin orada server'larınız var. Evet. Yani. Archive'ı isterseniz siz de koyabilirsiniz öyle. Bize özgü bir şey değil ama. Peki, hayırlı Tamam. Mişver's de var İngilizce. Nereye doğru? Cengiz Aktarlı, geleceğe bakışlar. Evet, Cengiz Aktar'dan sonra bir ara vereceğiz. arayayım takipte bir konuğumuz olacak. Gazeteci ya da şimdilik eski gazeteci diyelim Derya Sazak yeni yayınlanan e, kitabı e, Batsın Böyle gazetecilik başlıklı kitabını konuşmak üzere bizimle birlikte olacak. Açık Gazete. Evet Açık Radyo Burası 94.9 Açık Gazete Programı devam ediyor. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bir konuğumuz var Derya Sazak. Aslında Açık Radyo dinleyicilerinin yakından bildikleri bir isim. Milliyet Gazetesi'nin hem yazarı hem de yayın yönetmeniydi. Fakat oldukça karışık bir dönemin sonunda oradan ayrıldı ve sonradan da başbakanın bu milliyet gazetesinden Hasan Cemal'in Hasan Cemal hakkında onun yazdığı yazılar hakkında söylediği Batsın Böyle Gazetecilik iba ibaresini de kendisine kitabına başlık yaparak bir yeni boyut yayınlarından yayınlanmış yeni bir kitabı çıktı. İmralı Zabıtları Gezi ve 17 Aralık sürecini kapsayan bir kitap bu. Birazcık onun üzerinden Türkiye'yi nasıl yorumlayacağımızı konuşacağız. Hoş geldiniz. Ee, günaydın. iyi günler. Hayırlı olsun. Yeni mekan. Çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi dükkan sahipleri medyası dibe vurdu diye başlıyordu geçenlerde Şahin Alpay'ın yazısı. Gerçekten de kitabı ben e, de, nihayet evvelki gün tamamını oku, okuyabildim medya açısından ve Türkiye'deki pek çok kurum açısından büyük bir dibe vurma durumunu sizin bizzat yaşadığınız şeyler deneylerden de ortaya koyuyor. Bana en çarpıcı gelenlerden biri de herkesin bilmesine rağmen, bütün, tahmin etmesine rağmen bütün bunların yani medya patronlarının da bizzat gelip şunu çıkar, bunu sok, başbakan böyle dedi, onunla görüştüm şeklinde artık aleniyete vurulmuş. Yani ilişkilerin tamamen ne diyeceğim bilemiyorum. Anomik ya da laçka olmuş bir hali vardı. Bunun içinden geliyorsunuz. Nasıl görünüyordu size de? Evet yani medyanın sefaleti diyebileceğimiz bir dönem. Ben e, bu kitapta e, 2013 Milliyet e, Serüvenini yazdım onun başlangıcı 2012 sonbaharıdır. İşte beni e, Demirören ailesi çağırarak e, gazetenin yeni yönetmenliğini teklif ettiler. E, ve o süreçte e, işte e, milliyetin e, uzun bir hikayesi var ama e, şuradan başlamak doğru olur. Aydın Doğan'ın üzerindeki o haksız ve ağır vergi baskılarının sonucunda Doğan ailesi elindeki bazı medya gruplarını ki bunun bizler açısından en önemli ve değerli olanı Doğan grubunda, Doğan grubu haline getiren Aydın Doğan'ı Aydın Doğan yapan Abdi Bey'in 60 yıllık Abdi İpekçi'nin gazetesi Milliyet'ti. Şimdi Milliyet elden çıkarıldı. Ali Karacan ve e, Ercüment e, Erdoğan Demirören'e bir ortaklık halinde satıldı. Aslında Aydın Doğan'a sattırıldı bu gazete. E, sonuçta e, medyada küçülmesi yönünde e, baskılar yapıldı. Hatta e, şu sırada da yine bir takım e, zorlamalar görüyoruz. E, Aydın Doğan'a yönelik e, yine bir kuşatma hali anlaşılan var birkaç gündür bu internetlere ya da işte bir takım medya gruplarına, gazetelere yansıyan işte, konuşmalardan falan. Evet, o, dün de, pardon sözünü kestim ama dün de Hürriyet Gazetesi'nde evet, bir açıklama, açıklama vardı. Ben, ben vardı. tam içeriğini bilmiyorum o konuşmaların ama e, belli falan. ki yeniden bir kuşatma hali söz konusu, baskı hali. Şimdi o baskının sonucu milliyet elden çıkarılınca önce Akif Beki. ...operasyonu biliyorsunuz yaşandı. Demirören... ...başbakanı arıyor... ...işte gazeteyi... ...satın aldık... ...bir talimatınız olacak mı... ...ya da gazetenin başına... ...kimi getirmemi istersiniz... ...diye. Bunu başbakan... ...kendisi de sonradan açıkladı. Yani gazete sahibi... ...başbakanı arıyor. Başbakan da... ...bu kadar hoş ve iyi niyetli bir soru karşısında tabii iyi olur Akip Bekir'i getirirseniz diyor. Yani Akip Pekiyi getirin milliyetin yani yeni medya grubunun başına. Sonra tabii içeride tepkiler oldu. Akip beki olmadı. Aradan böyle bir 5-6 ay mı ya da daha fazla mı geçtikten sonra bana teklif ettiler. Ben gazetinin başına geçtim ve milliyette işte e, klasik Abdülbeyin çizgisine e, kendime göre bir hem bir geri dönüş hem de bir e, yeriden yapılanma e, ve gazeteyi e, biraz geleceğe hazırlama. Ama o, an, o arada da zaten e, Türkiye'nin e, hani düşünce alanındaki fikir alanındaki e, ciddi ve saygın referans gazetelerinden birisi Milliyet. Ee, onu bu, e, ben negatif dengediyorum medyada, gazetecilik yapılmayan bir ortamda, herkesin hükümete baktığı, işte son günlerde bu hükümet komiserleri üzerinden medyanın yönetildiği bir dönemde biz gazetecilik yaparak, biraz belki naif ve fazla idealist ama aradan çıkarabiliriz milliyeti diye düşündüm. O arada da e, bu düşünenlerin düşüncesi gibi, bir, bir milliyet klasiği olan köşelerle hem e, fikir yelpazesini açmaya çalıştım. Yani özgürlükçü, e, sol, liberal, demokrat bir gazete. Muhafazakarlara da açık bir gazete. E, ama gazeteciliği haber ekseninde yapan, çünkü ben habercilikten gelen bir gazeteciyim. Bana göre gazete haberdir. Salt haber verirsiniz. Yorumlar ve analizlerle de bunu desteklersiniz. Ama Türkiye'nin şu anda ihtiyacı olan özellikle ana akım, medya, haberden ve gazetecilikten o denli çekildi ki. Bakın şimdi birçok şey okuyorsunuz. Bunların bir kısmı şimdi işte sansürlenmek istenen internet, haber siteleri, dış kaynak ya da bu yelpazede uçlarda olan medyadan geliyor. Çünkü ana akım medya e, hem dediğim gibi biraz önceki Doğan grubu üzerinde yaşanan e, olay ve sonuçta Aydın Doğan neredeyse bütün gazete ve televizyonlarını satarak bu işin ya da ona sattırılarak dışına çıkarılacak ve tasviye edilecekti. O süreç ağır bir e, işte cezayla e, son bulup gazete biraz daha... E, işte e, etkisiz kılanınca, e, tabii diğerleri açısından da bu e, korkunç bir e, yaptırma dönüştü. Yani içeride, e, yani biz bir şey yaparsak, hükümet iktidarı kızdırırsak, e, Aydın Doğan'ın başına gelen bizlerin de başına gelir gibi, e, biraz kısmen bağımsız davranabilecek gruplarda bir bu tür bir baskı oluştu. İki, zaten 10 yıldır, 12 yıldır iktidar olan bir siyasi partinin hızla kendi yandaş medyasını kurduğunu biliyoruz. Orada da sorun yok. Sorun ama son dönemde bu 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonlarıyla çıktı yeni o da bir süreç olarak karşımızda. E, cemaat medyası da daha önce iç içeydi e, iktidar e, medyasıyla ve cemaat üzerinden biliyorsunuz e, bu vesayetçi kurumlar denilen statikocu kurumlar işte ordunun konumu bürokrasi e, devlet odaklı AKP açısından tehdit gibi e, görünen bütün yapılar şimdi paralel yapı diye cemaat söylüyor ama o zaman da devletçi yapılar var <gülüyor> AKP'yi. <gülüyor> kuşattığı varsayılan onları cemaat üzerinden ve cemaatçi medya üzerinden işte Ergene kondu, bilmem balyozdu başka operasyonlarla zaten dağıtmış ve darmadağın etmişlerdi şimdi döndüler bu sefer birbirleriyle çatışıyorlar ve o çatışmadan da bana göre Tayyip Erdoğan yeni bir siyaseti inşa ediyor bu Tayyip Bey'in artık bir klasik tarzı haline geldi önce düşman yaratıyor o düşmanlık üzerinden bu sefer kendini e, tanımlayarak bazen bu ileri demokrasi oluyor. Bazen bugünkü gibi Türkiye'de hükümete karşı darbe var, junta var, çete var. O zaman hadi bu bir istiklal savaşı, Sanırım. mücadelesi deyip e, üste çıkmaya çalışıyor. Bunu yaparken de hem e, ağır bir medyaya karşı ya da bu tehdite karşı e, bana göre bu Belki cemaat hayali değil ama yine kavramsal konuşursak biraz önce siz de Orwell'in 1984'ünü anlatıyordunuz. Bu hayali düşmanlar üzerinden gerçek bir strateji kuruyor. Mesela Gezi Parkı olayı. Bu basmaya önce gayet sıradan başlayan bir çevre hareketi yani parttaki ağaçlandırmaya, İstanbul'un betonlaşmasına, kuzey ormanlarının yok edilmesine, üçüncü köprünün yerine, işte havaalanı falan yani insanların ya nefes alamıyoruz, bu kadar işte iklim değişikliği var, ısınma var, bırakın buralarda bize kalsın tepkisine karşı verilen anormal tepki Gezi'nin bir komploya ve bir kendisine dönük bir uluslararası işte, tasfiyeye Yönelik algılanması ve o şekilde algılatılarak bastırılması. E, üç hafta burada kıyamet kopardı. İşte yok edecekler. E, Amerika ve İsrail meselesi. Arkadan bu 17 Aralık 25 Aralık operasyonlarıyla bu sefer cemaat üzerinden bir komplo teorisi. Onu ikinci geziye benzetme. Şimdi böyle olunca... Bu sefer bu alanı düzeltmek açısından bir tür mıntıka temizliği yapıyor. Ve böyle olduğu zaman da bütün baskıyı medyaya yönlendiriyor. Çünkü her şeye rağmen, yine biraz önce konuşuldu, işte internet dahil kontrol edilemez. Yani siz ne kadar baskı oluşturursanız oluşturun, haber bir şekilde yayınlanıyor. Şimdi bizim başımıza gelen süreçte, ee, biz İmralı e, zabıtlarını verdik yani bu e, olay e, işte Abdullah Öcalan'a e, İmralı'da tutuklu olan e, Öcalan'a bir grup e, parlamento eğitiminin BDP eğitiminin gitmesi e, ve orada e, daha önce Oslo'da kesintiye uğrayan MIT müsteşarı işte başbakanlık müsteşarı düzeyinde sürdürülen görüşmelerin BDP üzerinden e, siyasallaşması. Şimdi e, e, ve bir çözüme dönük bir yol haritasıyla e, PKK'nın ateşkesi ilan etmesi ardından da zaman içerisinde kandilin boşaltılması ve bu çatışmalı sürecin barışa dönüştürülmesi ve artık PKK'nın da bir siyasal hareket olarak ya da BDP'nin PKK'yı da temsil eden bir önde görünen siyasal yapı, yapı siyasi parti olarak daha da güçlenmesi. Şimdi bunu e, İmralı e, görüşmesinin notları e, işte 25'inde sanıyorum görüşme oluyor. 29'unda da bizim parlamento muhabirimiz Namık Durukan bunu aldı. Biz de tam metin e, bunu e, yayınladık. Şimdi e, bu yayın Bizim mesleğin, gazeteciliğin olmazsa olmaz ilkesi ya da öncelikli işlevi olan toplumu bilgilendirmenin, haberciliğin dört dörtlük bir örneği. Yani burada bir müzakere başlamış, görüşmeler oluyor, parlamentoya heyeti gidiyor ama hiç kimsenin bundan haberi yok. Meclisin yok, siyasi partilerin yok. Oraya giden heyet dışında hiç kimsenin yok. E, devlet veya MIT arka planda bir takım müzakereler e, işte, e, ya da pazarlıklar yürütüyor. Bunlardan da haberi yok kimsenin kamuoyunun. E, o zaman medyada gazeteye... Medyada sıfır çıkıyor. Sıfır yani ya da bölük bölçük. Sızdırıldığı kadar bize sızdırdınız diyorlar ama evet. asıl sızdırmayı asıl servisi o filtreli haberleri basına veren hükümet, mit yapıyor, hükümet, hükümet yapıyor, hükümet. başbakanın çevresi yapıyor. Şimdi biz e, onlardan almak yerine kendi muhabirimizle tam metni alıp yayınlayınca kıyamet kopardılar. İşte önce Yalçın Akdoğan beni aradı, süreci sabote ediyorsunuz dedi. Arkadan başbakan işte Balıkesir meydanında çıkıp bassız sizin gazeteciliğiniz dedi. O baskıyla e, ve korkuyla e, gazetenin sahibi e, Erdoğan Demirören Başbakan'ı arayıp e, isterseniz gazeteyi satmaya hazırım. Tam da onu Öz Özür diler dilenmesi. Yani bu... e, Hasan Cemal'in e, yazılarının e, bana e, söylenerek derhal durdurulması. Yazmasın e, buyrukları. E, i̇şte Can Dündar, Hasan Cemal ve benim e, daha o aşamada gönderilmem. Başbakan'ın e, Ankara'da Fikret Mila'yı çağırarak e, sorgulaması. Haber kaynağı. Nereden başbakan. sızdırdınız? Evet. Ne amaçlıyorsunuz? Düşünün başbakan. O gün de çok önemli bir Amerikalı e, şehit var Ankara'da. Onunla görüştükten sonra e, muhtemelen Fikret'i de herhalde Erdoğan Demirören gönderiyor. Uzun bir e, şey. E, yani bu neyin nesi? Şimdi neyin nesi deyince iki tane olağan şüpheli var. Birisi cemaat. Ben cemaatçi değilim. İkincisi Ergenekon, ben koncu değilim. Ya biz çözümcüyüz ve Kürt sorunun işte Hasan Cemal başta çoğumuz ama ben de özel olarak senelerdir Kürt inisiyatiflerinin barış inisiyatiflerinin içinde olan birisi olarak ben buradan zaten metni okuduğumda anlaşmayı görüyorsunuz. Bu anlaşma ya da mutabakat işte Nevruz'da hayata geçen ateşkesin ilanı Artık silahlı mücadele döneminin sona erdiğinin ifadesi oradan öcalan e, PKK'ya kandile işte Büüksele ve Ankara'ya BDP grubuna mesajlar yollayarak e, artık e, şiddete son verelim. Barışçı adımlar atalım ve bundan sonra tayin tayinci şeyi e, siyaset olsun diyor. Peki burada bat, batacak ne var? Yani ne yaptık da bize bassın sizin dendi Ve bu yüzden Hasan Cemal'i kaybettik. Bu yüzden e, işte e, İmralı ile başlayan, Gezi ile son bulan, e, arkasından Can Dündar, arkasından ben, benim çalışma arkadaşlarım e, Tahir Özyürseven'den işte yazı işlerindeki insanlara, Mithat Sancar'dan Fuat Keyman'a, Nil Mutluer'den yani... Kürt açılımı, Alevi açılımı, işte Miktat Kadıoğlu, ekoloji, küresel ısınma yani gazeteye verdiğimiz o yeni vizyonu patronun üzerine anormal baskı koyarak işte evet, ve bizleri ben... dağıtarak e, yok ettiler. Yani, yani, yani, benim de asıl üzerinde önemli e, bir kez daha sormak istediğim şey de bu. Yani Erdoğan'ın, e, Başbakan Erdoğan'ın meşhur ifadesiyle bu dükkan sahiplerinden bunu bir fazla alışveriş merkezi gibi görüyor. Pavuz medyası ya da diyebiliriz. Değil görüyor, mi? Yeni, evet, yeni, yeni ve, medya o. Ve şimdi buna da üstelik de maalesef hem medyanın kendisinden e, gazetecilerin de bir kısmı dahil olmak üzere e, yazarları ve televizyonda çıkan konuşmacılarıyla beraber hem de patronlarının bizzat sizin de yaşadığınız gibi Erdoğan Demiröre'nin tam bir biat ve hatta tabas de, evet, de diyebileceğim artık yani dalkavukluğa varan bir şeyi de görülüyor. Ve gidişte de yani gene Alpay'ın lafını alacak olursak bu medyanın dibe vurmuş olduğu bir noktadır. Yani sizden bu yana da daha da dibe vurduğunu gördük bu. İşte Sabah ben de TV kitabı grubu, yazmaya havuz. başladığımda evet. 17 Aralık ve 25 Aralık Yok. süreçleri yoktu. Şimdi Ömer Bey şöyle bir şey vardı. E biliyorsunuz 70'lere kadar ya da 1980 öncesi benim de gazeteciliğe işte genç bir muhabir olarak başladığım siz 68 kuşağı ve sonrası dönemde e, hani o dönemin gazeteleri diyebileceğimiz e, yayın kuruluşları salt gazetecilik yapan işte e, hani yazarlara dayalı sahiplik baş yazarların gazete sahibi oldu. E, dolayısıyla e, yani habercilik yapan e, tirajları daha e, hani makul olan e, ama e, fikirler üzerinden medyanın e, basının ayrıştığı işte daha sağda, daha solda, daha ortada e, falan fikir fikir e, organlarıydı ya da yayınlarıydı. Şimdi 80'den sonra süratli bir değişim oldu tabii bu. E, Hani liberal ekonomi, dışa açılma falan derken Özal'la beraber de büyük bir yozlaşma ve bozulma başladı. Büyüme, hem büyüme oldu. Teknoloji girdi medyaya. İşte saatte 60 bin basan matbaalar, tirajlar yükseldi, dağıtım, işte renkli gazeteler basın falan. Fakat o iş sürerken 90'larda bu sefer televizyonların da e, girmesi özel televizyonlarla. Şimdi gazeteciler, gazete e, sahipleri, yayıncılar televizyonlarının da olmasını düşünmeye ve kurmaya başladılar. Şimdi bu da anlaşılabilirdi. Fakat hani bir gazetem olsun, bir televizyonum olsun. Fakat bu süreç giderek bankam olsun, enerji i̇şte, alanına evet. girim, bilmem Çabuk. şu olayım, bu olayım. Şimdi biliyorsunuz Etibank Kınortumlanması olayı ya da Etibank skandalı üzerine 90'larda sabah gazetesi battı yani dinç evet. bilgini hapse girdi. O zaman dahi e, iş adamlarının işte medya siyaset ticaret üçlemesiyle e, medyaya girişinde şöyle bir beklenti vardı. Yani e, ben bu alana yatırım yaparsam ya da e, işte bir gazete ya da televizyon sahibi olursam ee, hem e, itibarım artar hem de Ankara üzerinde yani siyasi iktidar üzerinde diğer işlerimi kolaylaştıracak onlar bir zaten... güç edinirim. Hadi bunu da yaşadık diyelim 2000 ama şimdi olan o değil. Şimdi adam kalkıyor bir sabah kendini akşam ve e, Sky Televizyonu sahibi buluyor. Olarak buluyor. Buluyor. buluyor. Neden? Haberi bile yok. Gerçekten bu yani bir e, parodi değil yani bir Aziz Nesin öyküsü değil yani. Gerçekten böyle sabah bir kalkıyorlar işte dağıtım oluyor. Çanaktan. Bir gazete, işte, evet yani eğer bilmem ne ihalesini almışsa e, falan ya da havaalanı konsorsiyumuna önce oralara e, işte e, Özdemir, Nihat Özdemir e falan akşam veriyor. Oradan vazgeçiliyor. Bu sefer bu tarafta e, işte e, ATV sabahı al gördünüz yani zorla gazete e, için havuz kurdurulanlar o telefon tapelerinde çıktı. E, tansiyonları falan yükseliyor. Parayı bulamayız peki? diye. ilaç e, Yok böyle bir şey. Çünkü Hiç süreç var. değişir. Yani bakın burası Türkiye. Şimdi biraz önce karanlık e, ve bu iktidar güdümlü değil mi? Bir yapı kuruluyor diye konuştuk. Tam tersi olur. Bir seçim olur. Açıklar. E, Kırkın altına düşer, 36'ya altıya iner, Çankaya projesi çöker, peki kamu bankalarından kaynak aktarılarak zorla gazeteci, gazeteci gazete sahibi bir kere bu alışverişin vergisi falan nasıl oluyor? Parayı minibüslerle götürdüler, Götür, evet, evet. yani bunun ya maliye şimdi siz Doğan grubuna maliyecileri gönderdiniz. Peki maliyeciler sabah grubuna da gitti mi acaba? Yani çalıktan bu konsorsiyuma havuzculara nasıl geçti bu gazeteler? Yarın bir gün bunu soracaklar. Bakın yine 90'ların ortasında bu çürümenin ve yozlaşmanın önemli e, e, kilometre taşlarından biriydi. Mesut Yılmaz döneminde başbakan Türk Bank satışı gerçekleşti özelleştirmesi ve Türk Bank'ı mafya e, bağlantılı bir iş adamının aldığı, iş adamına satıldığı arkasında da Alaaddin Çakıcı'nın olduğu bildirildi. E, kulislere yayıp. E, bu kişi 2-3 ay içerisinde 1 milyar dolarlık alım yaptı. Bunun içine gazeteler de girdi. Satışı evet, da milliyeti satışı dahil. Sonra ne oldu? Biz işte ayaklandık, tepki gösterdik. Biz gazetemize sahip çıktık. Milliyet e, döndü Aydın Doğan'a. E, hükümet düştü. Muhalefet Türk Bank satışını meclise getirdi e, ve e, Mesut Yılmaz Yüce Divan'a gönderildi. Burası Türkiye diyorum. Üç ay sonra hava bir değişir. Bugünün bu güçlü e, kadroları e, kendilerini Yüce Divan'da dahi bulabilirler. Evet Hasan Cemal'de geçenlerde. Yani bu olabilir. Çünkü bu, Yüce bu bakın Ömer yani, Bey yazmıştım. bu 17 Aralık yani dört bakan çocuğu meselesi, Reza Zarrab olayı, altın kaçakçılığı ve aklama meselesi, rüşvet skandalı ve de fezlekelerin Adalet Bakanlığı tarafından tutulup iadesi başlı başına bunların hepsi meclis soruşturması konusudur. Meclis soruşturması açıldığı anda da Yüce Divan yani Anayasa Mahkemesi'nde yargılanma konusudur. Çünkü siyasi nüfus kullanarak ve kamu ihalelerini dağıttıktan sonra medyayı özel dahi olsa kuruluşlar pazarlayarak ve ceplerinde para olmayan insanlara Halk Bankası'ndan, Ziraat Bankası'ndan kredi açarak gazete yap sahibi yapıyorsunuz, televizyon sahibi yapıyorsunuz. Onlara hükümet komiseri atıyorsunuz. Sonra işte alo Fatih onu oradan at bunu koy falan. Yani bu sürdürülemez. Ve e, evet bu e, bir e, medya açısından e, sıkıntılı bir durum, medyanın işte sefaleti falan diyoruz ama bu aslında bu medyaya e, üç kuruş sermaye koyup e, yıllarını buraya emeklerini vermiş işte muhabirinden yazarına e, yayın yönetmenine kadar bu insanları e, medyadan eden İnsanlarla ilgili de bir sorun ve e, hani bu e, bunun kaybedeni sektör ama e, gazeteciler de tabii kaybediyor. Fakat e, buradan e, tekrar bir çıkış e, olacak ya da olabilir diye de e, ben e, evet. umutluyum. Süremiz umut da, de biterken umut da zaten. Bes, besliyorum çünkü... Gerçekten bu, bu olmaz yani böyle bir e, gazetecilik düzeni onun için biraz da batsın böyle gazetecilik evet, belki diyoruz. Belki yani. ön, ön sözün son cümlesiyle de bitirebiliriz süreyi de bitirdik yani batsın böyle gazetecilik diye beddua ettikleri doğru dürüst gazetecilik hiçbir zaman batmaz diyorsunuz. Tarihteki pek çok örneğinde görüldüğü gibi doğru dürüst gazeteciliği batırmaya kalkan iktidar partileri batarlar. O girişimlerinin cevabını bir gün gelir, seçim yoluyla alırlar ve siyaset sahnesinden kaybolurlar diye. Böyle sizin ön alarak bitirelim. Çok teşekkürler e, Derya Sazak. Ben de teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Görüşmek üzere diyoruz. E, böylece de bitiriyoruz. Bitirirken de açık e, yasteyi. The Wall şarkısını çalalım Pink Floyd'dan. Hiç olmazsa bir bölümünü çalarak bitirelim. Bir duvara hızlı birikledi. Bu şey değil mi? Tek adam rejimi evet, 1984'e de göndermin. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın. chica este